İnna al-hamdu Lillah, n ve n ve n-istawfuru, ve min illallah, abduhu Evet inşallah kaldığımız yerde devam edeceğiz Allah'ın izniyle biz eee tekbirde kalmıştık demiştik ki ve müstahabü'l cehrü bi't tekbiri'r rijal müstahap olan erkeklerin tekbiri tehlili ve tahmidi sesli bir şekilde yapmaları <gülüyor> ve <gülüyor> selef radıyallahu anhum tekbiri sesli bir şekilde yapıyorlardı ve <gülüyor> Haç'tan sonra çoklarının sesi <gülüyor> tamamen sıfıra iniyordu. Ve burada <gülüyor> <gülüyor> Life'li Umar ve İbnihi ve Ebi Hurayra Umar radiyallahu ta'ala anhin sesli söylediği gibi onun oğlu Abdullah yine o şekilde onun yanında Ebu Hurayra radiyallahu anh ve النساء يكبرنا bir بصوت منخفض. Burada alimler diyor ki kadınlar diyor aynı şekilde erkekler gibi tekbir getirir ancak kadınlar kendilerinin işiteceği şekilde tekbir yapmaları gerekiyor diyorlar. Burada alimler arasında ihtilaf var. Şafiler ondan sonra eee e, ve Selefiler arasında ihtilaf var. Örneğin İmam Elbani ile onun çizgisinde olan alimler diyorlar ki diyorlar ki kadın aynen erkek gibi e, sesli tekbir getirmekte bir beis yoktur. Çünkü diyor ki diyorlar ki ibadetlerde ses avret değildir. Çünkü Ali satt ve selam bunu söylerken diyorlar ki kadınlar ile erkekler arasında bir tefrik bir tefrika veya bir ayrım yapmış değildir. Burada Suud'daki alimler ile ve Hanefilerden bazıları veya da Şafilerden bazıları diyorlar ki kadının kadının sesi ibadetler dışında avret olduğu gibi ibadetler içerisinde de kadın sesi avrettir ve özellikle o kadının sesi fitneye sebep olacaksa yani bazı kadınlar böyle çok zarif konuşuyorlar yani erkeklerin şehvetini e, efendim uyandıracak veya da erkekleri fitneye e düşürecek bir e, yani konuşmaları oluyor böyle zarif efendim e, artık siz biliyorsunuz bazı kadınların e, böyle leziz ve zarif konuşmalarını işte bu bu konuşmadan dolayı o da bu sesten dolayı e, alimler bazen diyorlar ki kadının sesi ayurettir ama eğer kadın e, zaruri olan şeylerde ihtiyaç duyduğu zamanlarda yani fitneye Kendini, kendini ve erkeği fitneye düşürmeyecek şekilde ihtiyacını ihtiyacını görmek için bir yabancı erkekle konuşmakta bir veis yoktur. Örneğin bir kadın telefon açtı. Bir erkek telefon açtı mesela. Ee, e, evin, evin erkeği mesela telefondan uzak e, kadın veya takız telefonu aldı. Orada yani e, böyle normal bir şahıs gibi konuşması gerekiyor. Yani böyle sesinde böyle yumuşaklık efendim şey yapmaması lazım. Gayet normal konuşur. Mesela Hasan evde mi? Abla Hasan evde midir? Hayır evde değildir. Tamam bitti bu kadar. Yani kalkıp da ağız çenesi yapmaya gerek yok. Yani zaruret zaruri olan sözleri alıp vermek. Kimi soruyor? Hasan'ın soruyor. Hayır yoktur. E, Selamun aleyküm. Aleykümselam mesela. İşte bu bu seslerden dolayı alimler ihtilafa düşmüştü. İmam elvani rahimehullah diyor ki kadının sesi diyor eğer erkeği fitneye sokacaksa böyle zarif falan şu bucu şeylerde sözlerde veya da sözcüklerde diyor o zaman diyor doğrudur. Ama diyor ibadetlerde ibadetlerde diyor Aleyhisselam ayrım yapmamış kadınlar ile erkekler arasında kadınlar yani telbiye getirmekte erkekler telbiye getirmemiş mesela kadınlar seslerini seslerini kısacaklar, erkekler seslerini yükseltecekler. Burada genel olarak konuşuyor aleyhissalatü vesselam Umar radıyallahu ta'an burada da mesela ne yapıyor şey yapınca o şekilde de genel konuşuyor. Dolayısıyla burada bu konuyla ilgili sahih bir şey olmadığı için İmam Elbani kadının da erkek gibi yüksek sesle söylemekte bir beyz olmadığını ve bu görüşü tercih ediyor. Diğer alimler diyorlar ki yok kadın işte burada geldiği gibi e, burada ellejnetü daime fetvalarında yani burada biliyorsunuz Sütüye Arabistan'da büyük alimler şey e, halkası var. Yani hemen hemen 25-25 e, alimden bazen 15 bazen e, 4 bazen 6 artık o günün toplanacakları şeye göre fetvalarında diyorlar ki kadın e, tekbir yapacak ama erkeğe eşittirmeyecek şekilde kend, kendi ile kendi nefsi arasında Yani kendisinin işetebileceği şekilde. Elbimm artık burada kadın kendini bilir. Tekbir yapacak olan kadın kendini bilir. Yani şehveti uyandıracak ve o da erkeği fitneye düşürecek bir şekilde mi yapıyor? Yapmıyor. Kadın kendini bilir yani. Artık o bu kadını ilgilendiren bir konudur. Evet. Demek ki erkekler ve kadınlar ne yapıyor? Aynen e, sesli bir şekilde veyahut da kadınlar sessiz artık ihtilafın şahısların görüşüne bağlı, tercih edeceği görüşe bağlı. Sonra diyor ki: "İllemecae fi hadis Um Atiye. Um Atiye radıyallahu teala hadisinde hatta nakhruj al-hiyat feyakunna khalfan nas feyukabbirna bitekbirihim ve yed'una bi du'aihim." Burada dikkat ediyorsanız İmam Buhari ile İmam Müslim'in rivayet ettiği bu hadiste Ümmatıya <gülüyor> radıyallahu teala anha burada demiyor mesela biz sesimizi sesim tekbir yaparken sesimizi kısıyoruz veya hatta sesimizi yükseliyoruz diyor ki hatta nahr, hatta diyor hayızlı olan kadınlar bile biliyorsunuz. Yani e, Kurban Bayramı'nda e, Kurban Bayramı'nda namaza gidecek olan Erkekler ve kadınlar hepsi hatta küçük çocuklar bile hatta hayızlı olan kadınlar bile ne yapıyorlar musallaya gidiyorlardı. Ve Burada kurban bayramında sünnete uygun kurban bayramını kurban yani bayram musallasında namaz kılmaları gerekiyor. Sünnete uygun budur. Ama eğer bayram için tahsis edilmiş bir musalla namaz kılınacak bir yer yoksa o zaman... Ee, mesela e, müftünün yani Diyanet İşleri Başkanı veyahut da o şehrin müftüsünün e, hangi camileri tahsis ediyorsa bayram namazı için o camileri tahsis eder. Orada dolduktan sonra başka bir cami tayin ederler. Ölmühüm kadın namaza gittiği zaman e, şey hayızlıysa veyahut da nifaslıysa küçük çocuk, büyük çocuk, orta çocuk, kızlar, erkekler, kadınlar hepsi bayrama Bayram namazına çıkmaları lazım. Hayızlı olanlar ne yapacaklar? Hutbeyi dinleyecekler ama namaz kılmayacaklar. Burada kadınların camiye hayızlı olduğu halde camiye girebilir mi, girmez mi? Burada alimler yine ihtilafa düştüler. Cumhurun görüşüne göre hayızlı olan bir kadın mescide giremez ve mescitte oturamaz. Ancak eğer geçici olarak geçmek istediği zaman o oradaki seccadeleri kan yani o hayız kanından hayız kanı ile kirletmeyecekse oradan geçici olarak geçmekte bir iş yoktur ama orada oturamaz. Cumhur'un görüşü budur. Söğüt alimleri de buna bağlıdırlar. İmam Elbani Rahimallah biliyorsunuz e, hayızlı bir kadın veya da cünüp olan veya da abdestsiz olan bir kişi Kur'an okuyabilir mi? veya da Kur'an'a elini sürebilir mi? veyahut da camide oturabilir mi? bu İmam Elbani ve çizgisinde olan alimler ile e, diğer alimler arasında ihtilaf var. İmam Elbani rahimeullah diyor ki e, hayızlı olan bir kadın diyor eğer seccadenin veyahut da mescide kan e, kan düşmeyecekse veyahut da akmayacaksa veyahut da damlamayacaksa yani orayı kirletmeyecekse hayızlı bir kadının mescitte oturmasında bir veis yoktur. Ve bunun onun delili Ümmü Haneye radıyallahu teala hem Ali sattu selam ile beraber veda hac veda hacında eee İhrama girmişti. Ondan sonra hayızlı oldu. Hayızlı olunca çok üzüldü. Hayızlı olduğuna dair. Allah ve <gülüyor> Vesselam onun gönlünü hoş ederek dedi ki işte Allah Celle Celaluhu bu Müslüman kadın üzerine bunu yani öyle farz kıldı veyahut da o şekilde emretti veyahut da o şekilde takdir etti. Ama kendisi üzüldü. Dedi ki sen yine ihramlı ol. Bütün ibadetleri yap. Tavaf müstesna. Bütün ibadetleri yap, tavaf müstesna. Ha, o zaman mesela camide tabii ki bu nerede bulunuyor? mescitte bulunuyor yani eğer sahi yapacaksa, ondan sonra çünkü biliyorsunuz sahi yapmak abdestli olmak şartı yoktur. Ee, hatta Kabe'nin etrafında tavaf yapmak bazı alimler abdestli olma şartını görmüyorlar. Bazı alimler, bazı cum cumhura göre cumhura göre. Diyorlar ki şarttır. Bazı animlere göre şart değildir. <gülüyor> Ama sahih konusunda muttefiktirler. Diyor ki yani say yapacak olan bir kişi abdestli olması şart değildir. Dolayısıyla cünüp olan bir kişi camide otur, mescitte oturabilir mi oturmaz mı herhangi bir mescitte veyahut da özellikle aleyhissalatü vesselam mescidiyle e, Mekke mescidi yani haram, haramda İmam Elbani'ye göre Diyelim ki musalla yoksa ve kadınların ve erkeklerin ille de camiye girmesi gerekiyorsa eğer dışarıda musalla yoksa mesela Söğüde Arabistan'da bayram namazları için tahsis edilmiş musallalar var. Çok nadir camilerde namaz kılınıyor. Yani genelde musallalar var. Genelde birçok yerde musalla var. Bazı mantıkalarda eğer devlet musalla yapmamışsa açık bir alan böyle aynen top sahası gibi futbol sahası gibi kocaman yerler var. Yani bazı yerler mesela e, hemen hemen hemen 3.000 4.000 bin kişi alacak yerler var. Böyle bir musalla yoksa o zaman o kadınlar daha o kadın veya o kız hayızlıysa ne yapar? Dışarıda mı kalacak? Dışarıda kalacaksa yani git o zaman gitmeye ne gerek var deniliyor. İşte İmam Elbani'ye göre hayızlı olduğu halde orayı kirletmeyecekse o zaman namaza katılmayacak orada hutbeyi dinleyecek burada bir sakıncası yoktur İmam Elbani'ye göre diğer alimlere göre diyorlar ki bu caiz hayzlı olan bir kadın camide oturamaz veyahut da cünüp olan bir kadın camide oturamaz cünüp olan bir kadın Kur'an'ı ele süremez veyahut da tutamaz Hayzlı olan bir kadın şekilde. İmam Elbani diyor ki cünüplü bir şahıs veyahut da bir kadın elini Kur elini Kur'an'a sürebilir veyahut da Kur'an'ı okuyabilir Veyahut da hayızlı bir kadın Kur'an'a el sürmekte bir beis yoktur. İnşallah bunu taharet konusunda biz İslam fıkhında değineceğiz Allah'ın izniyle. Onun için bu konuyla ilgili soruları o zamana erteletin. İnşallah burada biz taharet konusunda buna değineceğiz Allah'ın izniyle. Delilleriyle. Veyahut da onlar arasındaki ihtilafları güzel bir şekilde aydınlatacağız Allah'ın izniyle. Yani sağ kalıp ölmezsek. Öbür tarafta <gülüyor> ee, yine... Hanımlar diyorlar ki et tekkbir iki çeşittir. Bir mutlak tekbir var, bir de mukayyet tekbir var. Ve tekbiru nauan mutlak ev mukayyet. Tekbir mutlak ve mukayyettir. Yani nasıl mutlak ee, başta zikrettiğimiz gibi zikrettiğim gibi yani mutlak demek yani ey zilhiccenin birinci günün e, girdiği andan ta e, dokuzuncu güne kadar veya ta 10. güne kadar ne yapacak? Hepsi işte nerede olursa olsun e, tekbir getirmek. Mukayyet ise mukayyet ise ay namaz vakitlerinde. Ve biliyorsunuz mukayyet tekbirler Arafa gününün fecir namazından sonra başlar. Haccı olmayanlar için Arafa günün fecir namazından sonra haccı olanlar için tekbir öğlen namazından sonra başlar. Ve bazı alimler demişler ki yani en doğrusu fecir namazından sonra. Vallahu alem, cumhurun görüşü budur. Allahu alem, yani en doğrusu burada cumhurun görüşüdür. Ey, Arafa günün fecir namazından sonra ne yapacak? Mukayyet tekbirler başlayacak. Yani mesela öğlen namazından, selamdan sonra bazı şahıslar, ve hakikaten bu hataları görüyoruz, İmam salam verir vermez bazı imamlar ve imama tabi olanlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu Biliyorsunuz selam konusunda da ihtilaf var. ve Vesselam bir rivayete göre sağ ilk sağa selam verdiği zaman Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Barakatuhu. Sağa sola selam verdiği zaman Esselamu Aleyküm ve rahmetullah. ve bu rivayet sahihtir. Ve bu selam verdikten sonra hemen diyor ki Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilahe illallah Allahu Akbar Doğrusu bu sünnete aykırıdır. Ali satt ve selam. Selam verdikten sonra 3 defa yüzünü cemaata döndürmeden önce daha yüzü kıbleye yönelik iken Ali satt ve selam 3 defa diyor ki: Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allahumma ente's selamu minkes selam tebarakte ya zalal Ondan sonra ne yapıyor? Tekbiri getiriyor. Ve burada Anlimler burada Ebunüsemih rahimehullah diyor ki: ee, tekbiri diyor e, istiğfardan ve Allahümün tesselam'den önce getirmek sünnete aykırıdır. Ama diyor getirdiyse de günahkar olmuyor ama diyor e, sünnete aykırı hareket etmiş oluyor. Yani e, mukayyet vakitler işte namazlardan sonra mutlak e, demek işte efendim birinci günden sabahtan taa Akşama kadar bu şekilde 9 gün içerisinde her an için her yerde e, tekbir getirebiliyor. Ve bu tekbir sigalarını sıhhatla, da anlatmıştık. Anlatmaya tekrar onu söylemeye değinmeye gerek yok. 3 çeşit siga var demiştik. E, ve burada birisi soru soruyor. Diyor ki... E, ابن عثمين رحمه الله بيصورينا تليور ديوركي هل يقدم التكبير على الاستغفار والذكر المشروع أدبار الصلوات أم لا برضا جواب في اليور إن الاستغفار واللهما أنت السلام ألصق بالصلاة من التكبير فالاستغفار عقب الصلاة مباشرة لأن المصلي لا يتحقق أنه أتقن الصلاة بل لابد من خلال چونكو بركشي onun namazının yüzde yüz şartlarına, rükünlerine, vaciplerine, sünnetine uygun olup olmadığını bilmez. Veyahut da huşua dalmayabilir ve namaz esnasında hata edebilir. Dolayısıyla işte bu namaz esnasında bazı hatalar olacağından dolayı veyahut da tahmin, tahmin edilebileceğinden dolayı burada Allah Resulü ve Vesselam Müslümanlara bu sünneti ne yapmıştır? Bu sünneti teslim etmiştir. Ey Hemen selamdan sonra üç defa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. İşte bu üç defa estağfirullah namaz esnasında yapmış olduğu hataların nedir? Kefaretidir Allah'ın izniyle. İşte o zaman tekbiri estağfirullah, estağfirullah Allah mertes önce değil. Estağfirullah, üç defa estağfirullah Allah'a bittikten sonra ondan sonra ne diyecek? Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, La İlahe İllallah, Allah-u Ekber, allah ve yani 3 3 sigadan birisini ne yapacak? Söyleyecek. Birinci siga işte 3'ten dolayıdır. Üç, i̇kinci siga 6 cümleden Üçüncü siga da 7 cümleden ibarettir. Bu 3 sigadan birisini hangisini yaparsa caizdir. Ondan sonra diyor ki وَالْعِيدُ مُنْ خَسَائِسْ هَذِهِ الْاُمَّةِ Biliyorsunuz kurban bayramı ile ramazan bayramı bu bu İslam ümmeti İslam ümmetinin özelliklerindendir yani bundan önceki ümmetler böyle tayin edilmiş ve belirtilmiş sene içerisinde belirtilmiş böyle e, böyle bayramları yoktu bu aleyhissalatü vesselam'ın ümmetine yani eee özel olarak verilen iki tane ibadettir. Yani Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı. Ve yani İslam ümmetinin veyahut İslam dininin şiarı ar, şi bu iki ibadet. Evet. Diyor ki ve yevmün nahr afdalu eyyamis sene inde ba'dül ulema. Biliyorsunuz yevmün ahn nahr ila yevmül her işte 10. günün 10. günüdür. Yevm-ül kar ise Mine'de tam karar aldığı gündür. Mine'de tam karar alındığı gündür. Dolayısıyla diyor ki Le hadis en nebi sallallahu aleyhi ve sellem İmam Abu Dawud ile İmam Ennesa'inin rivayet ettikleri bu hadiste ve elhamdülillah bu hadis Hasendir Avaül Eeyya indallahi ya her sunme yam alkar Allah katında en hayırı en hayırlı gün veyahutta günler içerisinde en hayırlı gün kurban bayramının birinci günüdür Ey 10 gün Allah her ey kurbanın kesildiği gün veyahutta kurbanların kesildiği gün sunme her günden sonra thumme nedir? Thumme yevmil kar, ey de karar alınacak gündür. Yani Allah katında günler içerisinde en hayırlı günler ve en makbul günler ve en e, ibadetlerin en faziletli olduğu günler işte 10. gün ile ondan sonraki gündür. Ve bu hadis e, bu hadiste Sünneni Ebi Davut'ta ile ve Nesai'de mevcuttur ve İmam Elbani bu hadis hasendir diyor. Rahimahullah Ve yevmul qar huwa Yevmul lezi yeli yevm al nahir Ve huwa Hadi aşar dil hijca Anlattığımız gibi Burda El tekbir Ve salah Adab ve ahkam Eid al athar Kurban bayramında Bazı hükümler ve Adaplar ve adaptan birincisi et tebkir li salat el bayram yani bayram namazına çok erken gitmek bazı şahıslar çok geç gidiyor ve özellikle bizim Türkiye'mizde maalesef şiddet bir bidat var ee, mesela e, kurban bayramına gitmeden önce mezarlara gidiyorlar ve mezarlarda Kur'an okuyorlar ve biliyorsunuz mezarlarda ölüler üzerinde Kur'an okumak Sünnete aykırıdır. Veya hutta mezarları özellikle bir gün tayin etmek. Mesela her Perşembe günü, mesela hafta içerisinde her Perşembe günü kabirlere kabillere tahsis ediyor. Veya hutta Cuma'dan Cuma'ya. Veya hutta yani özel bir gün tahsis etmek. Veya hutta mesela Kurban Bayramından Kurban Bayramına veya Ramazan Bayramından Ramazan Bayramına. Yani böyle tam bir gün tahsis etmem. Kabirlere bir gün tahsis etmek caiz değildir. Biliyorsunuz mezarların ziyareti her an için olabilir. Özel bir gün tahsis etmek yoktur. Hazreti Sat ve selam mezarları mezarları devam eee mezarlarını ziyaret eder ve orada olan Müslümanlara ne yapıyordum? Dua ve istiğfarda bulunuyordum. Ve oraya gidildiği zaman Hazreti Sat ve selam söylediğine göre yani onun söylediği dua Aleyhissalatu vesselam. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatu ya dar kavm. Tamam. Ondan sonra yani Aleyhissalatu vesselam bunu söyledikten sonra diyor ki ve inne bikum inşa Allah." Bunu söylüyordu. Bir kişi bunu söyledikten sonra yani ilk önce genel olarak bütün mezarlara selam veriyor. Ondan sonra bu tüm bunlara selam verdikten sonra diyelim ki annesinin, babasının, akrabasının özel mezarına gidiyor. Yani ilk önce hemen mezarlara gidince bütün mezarlara bu genel selamı vermesi lazım. Artık bu mezarlar içerisinde ve kimi ziyaret edecekse oraya gittiği zaman bir de özel olarak o gittiği şahsa da aynen bu selamı vermesi gerekiyor. İsmi Hasan'dır mesela diyecek ki oğlu'dur artık neyse. Esselamu aleyke ya fulan inni bike lahiqun inşallah. li ve leke el afiye ve'l mağfire ve hakeza. Ondan sonra özel olarak dua etmek istiyorsa kabre doğru değil kibleye yönülecek. Tamam mı? Kibleye böyle mezardan ayrılacak. Böyle mezarın üstünden çıkacak. Ondan sonra kibleye yönülecek. Eğer zaruri ise veyahut da e, de dua etmek istiyorsa ellerini açacak kibleye doğru mezarlardan böyle mezarlardan biraz şey yapacak. Mezarlardan biraz ayrılacak. O böyle kibleye doğru ellerini açıp orada dua edebilir. Burada diyor ki تبكير لصلاه العيد Allah yani bayram namazına erken gitmek lazım çok geç kalmamak lazım işte yok mezarlara yok efendim yasin okumaya bu şu bu. yani fecir namazından sonra hemen kendini ne yapacak kurban bayramının namazına hazırlayacak hamamını yapacak en güzel elbisesini en güzel veyahut da en temiz elbisesi ille de şart yani yeni bir elbise almak şart değildir önemli olan o elbisenin yani evi içerisinde en temiz elbisesi hangisi ise veyahut en güzel elbisesi hangisi ise o elbiseyi giymek ondan sonra işte evinde bulunan kokudan kokulanmak güzel bir şekilde yalnız bazı şahıslar işte cuma günleri geldiği zaman sakallarını kesiyorlar bayramlar geldiği zaman işte sakın söylüyorsun niye diyor ki temizlik imandandır diyor yani sakal kesmek imandandır demek istiyor Allah korusun tabi cahil olduğu için biz buna bir şey söylemiyoruz Allah korusun bunu bilerek bilerek bilerek söyleyen bir kişi Allah korusun yani bu söz o kişiyi küfre götürür Allah korusun ama biz biliyor, inanıyoruz ki bu insanlar cahildir onun için bu adamlar bu sözlerinden dolayı günahkar oluyorlar Allah Celle Celaluhu bizi de onları da affetsin Amin. çünkü bilmiyorlar cahildirler Bilmeyenleri de biz ne yapacağız onlara onları güzel bir uslupla onları öğreteceğiz. Dolayısıyla işte Kurban Bayramı'na erken gitmek lazım. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Bakara Suresinin 148. ayetinde diyor ki Fes-tebikul hayrat. Tamam yani kişi böyle hayırlı günleri, hayırlı saatleri, hayırlı zamanları, efendim hayırlı hayırlı vakitleri ne yapmak lazım, değerlendirmek lazım ve devamlı bu konuda yarışmak lazım. Yani mesela öğle namazının öğle namazının öğle namazı okundu, okunur okunmaz ne yapacak hemen elinde olan. İş ne olursa olsun hemen onu bırakıp camiye gidecek. Çünkü abdestli değilse abdest alacak. Abdestli ise de gidecek işte. Her attığı ayak ile ona bir hasene her kaldırdığı ayaktan ondan bir seyiye siliniyor. Ve camiye gittiği Evinden çıkıp camiye gidinceye kadar namazda sayılır. Bir de namaza gittiği zaman kişi ellerini arkadan bağlamazsın. Çünkü kişi camiye giderken ellerini arkaya bağlamaktan aleyhissalatü vesselam sakındırıyor. Çünkü evinden çıkıp camiye gidinceye kadar namazın içinde, içinde sayılıyor. İşte mesela camiye girip iki rekat namaz kıldıktan sonra ondan sonra kamet gelinceye kadar Kur'an okur veyahut da dua yapar. Ve biliyorsunuz kamet ile ezan arasında dua müstecaptır. Kâmet ile ezan arasında Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dua reddedilmez diyor ve Vesselam. <gülüyor> ne yapar işte bu vakti ne yapar? Ta kâmet gelinceye kadar ve da hutbe getirinceye kadar ne yapar? Burada bu tür şeyler değerlendirilir. Bu vakitler ibadetlerle, zikirlerle değerlendirilir. Kâle <gülüyor> khatabana <gülüyor> Nabi yani namazdan başka hiçbir şeyle meşgul olmamak lazım Aleyhissat ve selam diyor يوم ay Kurban bayram birinci günü ilk yaptıkları şey nedir namaz kılmaktır Namazı kıldıktan sonra ondan sonra artık ne yapar نمازدان سورا قدر قربان مرسا قربان كسر قربان يوحسا قربان كسمس قربان قونسنا دا دينجاز إن شاء الله واجب مدر سنت مدر من حجر رحمه الله هو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير, التأم غير التأهب للصلاة والخروج إليها ومن لزمه ألا يفعل قبلها اللا يفعل قبلها شيء غيرها، فاقتضى ذلك التبكير إليها فتح الباري، فتح الباري اللي كينجي مجلد ده، أتشيس ده، يعني إمام بن حجر الأسقلاني رحمه الله فتح الباري ديركي Aleyh sattu söylediğine göre yani buradan anlaşıl anlaşıldığına göre diyor. Ennahu <gülüyor> Namazdan başka hiçbir şeyle yani kurban günü namazdan başka hiçbir şey ile meşgul olmaması lazım. Bütün vaktini ilk önce namaza kendini namaza hazırlayacak. Banyosunu yapacak mesela etek tıraşı olacak. Koltuk koltuk tıraşını, koltuk altlarını temizleyecek. Ondan sonra saçlarını yıkayacak sabunla. o gün özellikle mesela hatta memur bile olsa, öğrenci bile olsa özellikle o gün sakal sakalını kesmesin. Çünkü sakal kesmek mahsiyettir. Hani adam öğrencidir veya hutta öğretmendir veya hutta askerdir veya hutta polistir. Orada memur olduğu için adam yani kesmek mecburiyetinde kalıyor. Ama mesela bayram günü Mesela tatil olduğu için bari o gün kesmesin Allah rızası için. Çünkü Aleyhisselam diyor ki ila ali mahluki fi masiyetillah. Allah'a isyan konusunda hiçbir yaratılmışa itaat etmek yoktur. Hani işe gittiği zaman illa de sakalını kesmesi geliyor. Ona şart koşuyorlar. Ama Kurban günü bayram Kurban Bayramı'nda mesela ee, Kimse ona bir şey söylemez. Bari kurban, kurban bayramında veyahut da cuma günü sakalını kesmezsin. İşe gideceği zaman kesiyorsa da artık kendisiyle Rabbi arasında mazeret midir, değil midir, tartışılacak ayrı bir konu ve ayrı bir mozudur. Yani o da, onun da tartışılması lazım aslında veyahut da konuşulması gereken bir şeydir ama gerek yok yani şu anda. Onun için burada İmam e, İmam İbni Hacı Askayen diyor ki Rahimallah Allah Aynen hadiste de geldiği gibi diyor. Yani namazdan başka hiçbir şeyle meşgul olmaması lazım. O gün hemen fecir namazından sonra ilk hazırlıkları bayram namazı için ne gerekiyorsa onu yapması gerekiyor. En doğrusu budur. Başka bir şeyle meşgul ol. Ne mezara ne şuraya ne buraya. İkincisi et tekbir. İkincisi tekbir getirmek. Yüşra et tekbir el mukayyet etbarus salavatil min fecir yavm arafa ila Asır, ahir yevmü teşrik ve huve الثalat aşar min şahredil hicca. Kale ta'ala vezkurullaha fi eyyamin ma'dudat. Ve burada el tekbir yani Allahu Akbar, tamam mı? İlâ ahrihi yani sona kadar. Bu mukayyet olan tekbirler tamam mı? Faz namazlardan sonra yani Arafa günün fecir namazından 13. günün ikindi namazına kadar. 13. günün ikindi namazına kadar bu tekbirler başlıyor. 12. sonra bu tekbirler kesilir. Ey 10. gün, 11. gün, 12. gün, 13. gün, 13. gün ikindi namazından sonra tekbir etmek sünnete aykırıdır. Yani o ikindi namazında tekbir bitiyor. İkindi namazın selamı verildikten sonra tekbir getirmek yoktur. Ve çünkü burada Allah Celle Celaluhu Bakara Suresi'nin 200. 203. ayetinde diyor ki: "Ve zkurullah fi eyyamim maududat." Burada fi eyyamim maududat ey, burada bu eee on günü 10 günü kast, kastediliyor. Yani Allah Celle Celalel belli günlerde Allah'a ne yapınız? Belli günlerde Allah'ı anınız. Bu Allah'a anılacak olan şeyde en efdale nedir? Tehlil, tekbir ve tehmiddir. Ey Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, La İlahe illallah. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Ve u Ekber, Allah-u Ekber, Kebira. Yani bu tekbir sıfatının üçü. <gülüyor> Üçüncüsü, zebh-i athiye. Üçüncüsü, kurbanları kesmek. Ve yakunu zâlike ba'd salat-i l ve biliyorsunuz, kurban, fe, e, kurban bayram namazından sonra kesilir. Bayram namazından önce kurbanını kesen bir kişi, o sadece bir normal olarak bir ettir. Yani o kurbanı yerine getirmemiş sayılır. Onun için selam diyor ki, yani her kim diyor, namazdan önce kurban keserse kurbanını iade etsin ve men zabaha قبل ان يصلي felyu'id makanaha okhra ve men lem yezbah felyezbah rawahu al-bukhari ve muslim yani buhari ve muslimin üzerinde ittifak ettikleri bu hadis-i sevap diyor ki her kim kurban kesecekse diyor ramazan bayramından sonra kessin ve her kim ramazan bayramından önce keserse onun yerinde tekrar bitene kessin Artık bir mi keser, iki tane mi keser, kişiye bağlı. Yani en azı bir, en çoğu haddi yoktur. Ne kadar keserse keser. Aleyhisselatü vesselam bir rivayete göre, 101 rivayete göre 70 deve kesmiştir aleyhisselatü vesselam. Ve vaktü zephi diyor, arbaat eyyâ. Kurban kesme günü dört gündür diyor. Yevmün nahr, ey kurban bayramının birinci günü ve Kurban Bayramı'ndan sonraki üç gün Ey onuncu gün dokuzuncu gün şey onuncu gün on birinci gün on ikinci gün on üçüncü gün 13. güne kadar kişi kurban kesebilir isterse birinci gün olsun isterse 13. günü kadar tabi ee, ikindi namazına kadar ikindi namazından sonra bazı alimler eğer çok hakikaten yani bu kassabhaneler eğer kalabalıksa e, vakti kalmıyorsa ta akşam namazına kadar vakti sürdüğünü söylüyorlar bazı alimler diyorlar ki e, akşam yani fece, akşam şey e, güneş batmadan önce şimdi kurban bayramı şey e, kurban kesmek vacip midir sünnet midir Alimler burada ihtilaf ettiler. Cumhurun görüşüne göre, cumhurun görüşüne göre kurban kesmek, yani kurban bayramında kurban kesmek sünnet-i müekkededir. Ama birçok alim ve bu çağdan mesela İmam İbn Baz Rahim Abdullah diyor ki sünnet-i müekkededir. İmam İbn Üthemin İbn Baz'ın öğrencisi olmasına rağmen diyor ki ben diyor, ben diyor, kurban bayramında gücü yeten bir kişinin diyor kurban kesmesi ona vacip görüyorum diyor. Yani gücü kurban kesebildiği halde gücü edebildiği halde kesmiyorsa biz diyor ben diyor o kişinin e, Allah'a karşı masiyet işlediğine inanıyorum diyor. İmam Elbani de bu görüşte ve bunların çizgisinde olan şahıslar bu görüşte ancak cumhurun görüşüne göre sünneti muekkededir. Kişi keserse, yani mesela gücü olduğu halde kesmiyorsa günahkar değildir Cumhur'a göre. Ama sahih görüşe göre, sahih görüşe göre gücü olduğu halde kurban kesmiyorsa günahkardır. Ve hakikaten gücü olup da kurban bayramında senede bir sefer, senede bir sefer gücü olduğu halde parası olduğu halde kurban kesmiyorsa gerçekten o insandan cimri, cimri kimse yoktur. Demek ki çok cimri. O kadar cimri ki kurban bayramında bile kan akıtıp ondan sonra kan Allah rızası için o etleri de fakire bağıtmaktan o kadar ki cimrilik yapıyor. <gülüyor> Şimdi yani bu kurban nasıl dağıtılacağını da değineceğiz inşallah. Ve burada diyor ki Kul eyyâmit teşriq zebhûn. İmam Elbâni Rahimahullah Silseletü'l-e hadis sahihede 2476. numarasında diyor ki Allah rahmet etsin diyor ki ve selamın naklettiği bu hadise göre yani bütün teşrik günler hepsi nedir? Hepsi kesme günüdür yani 10. gününden başlar ta 13. güne 13. güne kadar. Erkekler için ve kadınlar için banyo yapmak tabi hem erkekler hem kadınlar ve biliyorsunuz burada cuma günü ve bayram günlerinde banyo yapmak vacip midir sünnet midir yine burada alimler ihtilafa düşmüşler. Ve dikkat ediyorsanız devamlı bazen diyoruz ki alimler ihtilafa düştüler, alimler, alimler ihtilafa düştüler. Bu alimler her ne kadar bu tür şeylerde, fer'i meselelerde birbirlerine muhalefet etmişlerse de heva ve heveslerine göre muhalefet etmemişler. Her alimin kendine göre delili var ve o delilin neticesinde kanaatine ise o delil o kanaatına göre delilin nezaretinde ne yapıyor kanaatine göre amel ediyor. Dolayısıyla... Bu ihtilaftan sonra da hiçbir zaman birbirlerine karşı savaş vermiyorlar. Tarih boyunca biz bakıyoruz ki bu alimler ne birbirlerini öldürmüşler ne de birbirlerine sövmüşler, ne de birbirlerine karşı savaş vermişler. Bu feri meselelerde ihtilaf olmakta gayet normal ve hiçbir ve is yoktur. Çünkü bu alim bakıyor ki bu hadis onun yanında zayıf olabilir. ve da filan alimin yanında efendim, e, bu diğer delil daha kuvvetli olabilir. Dolayısıyla ilim talebesi ve da alim Delilleri birbirleriyle kıyas ederken en güçlü ve en kuvvetli delil hangisi ise onu alıyor. Bakıyorsun ki bu alim diyor ki yok bana göre diyor bu delil daha kuvvetli diye diyor ki bu delil bana göre daha kuvvetlidir. Ve o onu alıyor bu anılıyor. Cuma günü sahih görüşe göre Cuma'ya gidecek kadın olsun erkek olsun. Biliyorsunuz Cuma kadınlara farz değildir. Cuma günleri. Cuma günü erkeklere... Camilerin, erkeklerin camilere gitmeleri farza aynıdır. Kadınların cuma günü cuma namazına gitmeleri farz aynı değildir. Hatta sünnet bile değildir. Ama gitmek isterse kocası onun onu, onu men etmemesi lazım. İlle de gitmek istiyorsa efendim işte e, cılbabına e, bürünecek, efendim cilbabını giyecek, ondan sonra koku koymayacak ve normal bir şekilde gidip gelecek. Sayı görüşe göre Cuma günü Cuma kılacak bir kişi, Cuma namazına gidecek kişi kadın olsun erkek olsun. Kadın gidecekse aynen o da banyo yapması vaciptir. Temizlikten dolayı değil, yani yıkanmak teabbudidir. Yıkanmak teabbudidir. Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Cuma günü herkese banyo yapmak vaciptir. Ve İmam Elbani ile onun çizgisinde alimler bunu tercih ediyorlar. İmam İbn Uthaymin ile İmam Bez ve bunların çizgisinde olan alimler sünnet-i müekkededir diyorlar. İmam Şafii aynı yani bu görüşte İmam Ebu Hanife rahimahullah bu bu görüşte yani cumhurun görüşüne göre cuma bay, cuma namazına ve bayram namazlarına gidecek olan kişi yıkanmak sünnet-i müekkededir sahih görüşe göre cuma veya bayram günlerine gidecek olan kişi banyo yapması vaciptir. Vallahu alem. Beşincisi Tabii burada ne yapacak? Banyo yaptıktan sonra saçlarını güzel bir şekilde tarayacak. Ondan sonra artık e, e, efendim e, saçını tarayacak. Şimagını veyahut da sarığını veyahut da takkasını e, giyecek. Ondan sonra güzel bir şekilde kokulanacak. Tabi koku erkeklere hastır. Kadınlara e, kadınların kok, e, kokulanıp da camiye gitmesi caiz değildir. Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki bir kadın diyor. Koku sürünüp dışarı çıktığı zaman o diyor o kokuyu koklayan her erkekle manen diyor zina yapmış gibi olur. Ey zina yapar gibi günah almış oluyor. Allah korusun. Onun için kadınlar dışarıya gitmek istedikleri zaman hiçbir koku kullanmayacaklar. Hatta eğer sabun aşırı bazı sabunlar aşırı kokuludur. Veyahut bazı şampuanlar mesela bu tür şeyleri. Bu tür şeyleri mesela kullandığı zaman eğer koku gibi dışarıya kokusu gidecekse işte bu tür kokulu şeyleri de kullanması o kadına caiz değildir. İster namaz camiye gitmesi olsun, ister çarşıya, ister e, komşuya, ister nereye giderse gitsin. Bir yere dışarıya evinden dışarı çıkacağı zaman koku kullanmak kulayız. Ama kendi evinde kocasına, kocasına e, kokuyla <gülüyor> kendisi süslenmesinde bir beis yoktur. Ondan sonra temiz Kadın gidiyorsa tabii daracık elbise giymeyecek, şeffaf elbise giymeyecek, açık saç giymeyecek, ondan sonra geniş elbise giyecek. Efendim e, yüz avret midir değil midir? Yine alimler burada ihtilaf etmişler. Kadının yüzü avret midir değil midir? E, alimler ihtilaf etmişler. İmam, İmam Elbani'ye göre diyor ki yüz avret değildir ama fitne söz konusuysa kadın yüzünü kapatması daha evladır. Bu evlalık yönünden. Hembeli fukahasına mensup olan alimler ve özellikle Söğüde Arabistan'daki alimler kadının asıl yüzü avret olduğunu söylüyorlar ve kadın saçından tırnağına kadar kapanması farzain ve vaciptir. Elbani Rahimahullah ve onun çizgisinde olan bazı alimler, şafiilerden Hanefi ve İmam Hanefi aynı görüşte Rahimahullah. Bu Hanife ile ashabı diyorlar ki kadının yüzü avret değildir ancak fitne söz konusuysa o kadın yüzünü açtığı zaman eğer o özellikle o kadın güzelse cicili bicili bir kadınsa ve bir kız ise ve o cicili bicili yüzüyle dışarıya çıktığı zaman erkeklerin erkeklerin gözü değecek Cicili bicili gözden dolayı fitneye düşecekse o zaman o erkeğin günahkar olmasına sebep olduğu için o kadın günahkar olmuş oluyor. Ve biliyorsunuz maalese buna değinmekte bir beis yoktur beni yani kusuruma bakmayın. Kadınlarımız genelde evde oldukları, gibi, oldukları zaman hep mutfak elbisesiyle geziyorlar. Yani mutfak elbisesi ondan sonra hiç kendilerine önem vermiyorlar. Saçlarını şey gibi bağlıyorlar dışarı gidecekleri zaman süsleniyorlar, büsleniyorlar. Yüzlerini sabunlarla, bunlarla en güzel mantolar, en güzel çarşaflar, en güzel eşarplar, renkli renkli, cicili bicili eşarplar. Ondan sonra bazıları da ruj ruj sür, bazıları da sürme de sürüyorlar. Yani güzellik üstü güzellik, üstü. halbuki bu güzellikler, bu zinet, bu zinet ancak kocasına karşı yapabilir. Kocasına karşı mutfak elbisesi giyiyor, dışarı çıktığı zaman misafirliğe gidecek. Sanki sanki kocası misafire gideceği kadındır ve da erkektir. Kadın ancak karısına süslenir. Kadın kocasına süslenir. Bu kadın kocasından başka hiç kimse girmemesi, görmemesi gerekiyor. Ve bu kadın kocasından başka kimseye zinetlenmemesi gerekiyor. Onun için bir kadın kocası vefat ettiği zaman iddet içerisinde olduğu müddetçe ne yapar koku sürülmez sürmez sürmez güzel böyle yeni ve cicili bicili elbise giymez dışarıya çıkmaz yani kadınlarımız subhanallah genelde böyle yok parka gidecekleri zaman aynen sanki gelin olacakmış gibi zinetleniyor. Sen kime zi zi zinetleniyorsun? O ziynetinde dışarı çıktığı zaman her gören erkek, her gören genç diyecek ki keşke bu kadın veya bu kız benim olsaydı. Değil mi hocam? He. Tamam mı? <gülüyor> yani bu, bu, bunu kabul etmek lazım yani. Ve onu gören özellikle cicili bir bir yani güzel tabiatı itibariyle kadın güzeldir. Bir de işte bir de süsleniyor. Yani kim, kim, kim kendine güveniyor? Kim kendine güveniyor o kızı, o kadını gördüğü zaman Allah Allah korusun insan günahkar oluyor. İşte bundan dolayı bundan dolayı Hanbeli fukahası kadının yüzünü yüzde yüz avret sayıyorlar. Abu Hanife, İmam Elbani ve bunların çizgisinde olan alimler kadının yüzü asıl itibariyle avret saymıyorlar. Ama diyorlar ki fitne söz konusu ise erkekler fitneye düşecekse o zaman yüzlerini kapatsınlar. Ve bazı alimler İmam Elbani'ye diye yazdılar kadının kadının yüzü olmadığından dolayı kendisi, kendisi de onlara diye yazdı. Ve diyor ki Subhanallah. Allah celle celaluhu ayeti kerimede diyor ki Müslüman erkeklere söyle gözlerini haramdan sakındırsınlar. Kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakındırsınlar. Peki madem ki kadının erkeğin erkeğin kadının yüzüne bakmak haram ise Kadının da erkeğin yüzüne bakmak haramdır. O zaman peki o zaman biz diyeceğiz ki erkeklere siz de yüzünüzü kapatın ki kadınlar sizin yüzünüzü görmesin. Çünkü kadınlar erkeklerle fitneye düşüyor. Yakışıklı erkekler var. zinetli cicili, bicili saçlarını tarıyor. Güzel elbiseler giyiyor. Ütülü mütülü, beyaz, sarı, kırmızı bilmem ne falan filan şudur budur. Ondan sonra e, e, cicileniyor derken bu erkeği veyahut da bu genci kız veyahut da kadın gördüğü zaman o da aynen erkek gibi. Onun da şehveti var. İmam Elbani bunu söylüyor. Diyor ki yani erkeğin şehveti var da kadının şehveti yok mu diyor. O zaman madem ki siz kadına kadının yüzünü ile de kapatmasını istiyorsanız erkeğin yüzünü de kapatınız. El mühim. Bunların da delil, kendilerine göre delilleri kuvvetli. Bunların da kendilerine göre delilleri kuvvetlidir. Hakikaten ve alimler demişler ki bu ihtilaf, e, müteber bir ihtilaftır. Alimler demişler ki müteber ihtilaflarda her alimin edindiği yolda bir beis yoktur. Veyahut da tunduğu delilere göre bir beis yoktur. Örneğin bazı şahıslar namazın terkinden dolayı tekfir ediyorlar. Bazı şahslar tekfir etmiyorlar. Bu müteber bir ihtilaftır. Yani benle ona karşı savaş yaparım o da bana karşı sevın. Gayet normal. Sen o mezhebi taklit edersin. Ben bu mezhebi taklidi edersin. Bitti. Kadının yüzü konusunda yine o şekilde. O bu mezhebi taklid eder. Bunlar da bu mezhebi taklid eder. Ancak ittifak ettikleri bir, bir mesele var. Kadın ziynetiyle, cicili bicili, yüzüyle, cicili bicili eşarpıyla çıkmayacağım. En cicili bicili eşarpıyla çıkıyor. Renkli, menkli falan erkeği cezbediyor. Erkeği baştan sona kadar yani, kurşun gibi erdiriyor. <gülüyor> yani her ne kadar bu Albani veya ama bu Hanife, Yüzi, Avret görmüyorlarsa da demiyorlar ki yüz... Kadın gözlerine sürme sürsün, kaşlarını inceltsin. Hazreti Muhammed diyor ki: Herki her kim kaşını çeken ve, çek, çek, ve çektiriyorsa Allah onu lanet etsin. La'nallahu'n-namisat La ve'l-mutanammisat al diyor Ali sallallahu aleyhi ve ey kendi kıllarını çeken, el-mutanammisat kıllarının çekilmesini isteyen kadın. Gidiyor kaşlarını kalem gibi yapıyor ve o da efendim kul gibi yapıyor. Ondan sonra dışarı çıkıyor ve ruç sürüyor. Yüz sürmüyor. Aynı aslında temizleniyor. O cicili bicili eşarp, o cicili bicili manto, o cicili bicili. Subhanallahü Azim. Yani diğer alimler demiyorlar ki kadın bu şekilde süslü püslü çıksın. Kadın kocasına süslensin, püslensin. Bir şey olmaz. Bir kız dışarı çıkmak istiyorsa süslenmesin. Evin içinde istediği elbiseyi giysin. Tamam mı? <gülüyor> Derece şeffaf Efendim ziynetli minetli kadının çıkmaması lazım. Ve burada Müslüman erkek ve Müslüman kadın evinde olan en temiz elbiseyi giyecek. Ondan sonra Müslümanları rahatsız edecek bir koku sürülmemesi lazım. Bazı kokular var ki insanlar, insanları rahatsız eder. İnsanların hoşlandığı kokulardan sürünsün. İnsanları tiksindirecek bazı kokuları kullanmasın. Sen belki hoşlanırsın ama toplumu o kokudan hoşlanmıyor. Onun için toplumu tiksindirecek koku olmasın. Onun için Aleyhisselam diyor ki soğan yiyen, kiraz yiyen, sarımsak yiyen bizim meşkidimizde gelmesin. Niçin? Çünkü Müslümanlara zarar veriyor. Kiraz ne? Kiraz işte bu Parası. pransa gibi bir şey böyle kokusu. Aynen soğan gibi bir kokusu var ve selam niçin bunu yasaklıyor? Çünkü Müslüman kardeşlerine eziyet veriyor. Ha o zaman bir şahıs kullanmış olduğu koku kendisine göre hoş olabilir ama toplumsal yönden o kokuyu hoş görmüyorlar. Tiksiniyorlar, rahatsız oluyorlar. O zaman o tiksindirici kendisince ne kadar hoş gözüküyorsa da bu topluma karşı tiksindirici bir kokusu kokuysa o kokuyu kullanmazsın ki Müslümanlar ona dua etmesinler ve ona, ona laf söylemesinler ve mesela ee, Ahlaklı olmayan bir kişi o kokuyu koklatsam icabında ona söver. Annesine söver, babasına söver, kendisine söver. O zaman annesinin babasının söylülmesine kendisi sebep olmuş olur. Müslüman bu konuda çok iyi dikkat etmesi gerekiyor. Altıncısı diyor ki, اَذْذِهَابُ ile مُسَلَّ الْعِيدِ مَا شِيَنْ اِنْ تَيَسْرِ Musaline'ye gitmek istediği zaman kurban bayramında, kurban yani namaza gitmek istediği zaman diyor, elinden geldiği kadar yeni yayan gitmeye çalışsın. E, çünkü yayan gittiği zaman adımlar çoğaldıkça ona sevap yazılıyor ve günahlarından siliniyor. Bir de gittiği zaman ayrı bir yoldan gidecek, geldiği zaman ayrı bir yoldan gelecek. ve vesselam kurban bayramında, kurban bayramında camiye gittiği zaman, Diyelim ki soldan gittiyse geleceği zaman sağdan gelirmiş. Sıbır. Daha çok sevap yazılması için. Evet. Tamam mı? Yerki ve Sünnetu asallatu fi musallalعيد لفعل الرسول صلى الله عليه Sünnete uygun musallada yani devletin tahsis edeceği açık havada, top, futbol sahası gibi böyle açık havada namazgah edinmek. Yani bayram namazının kılınacağı yerde. Evet. Ve biliyorsunuz. Hz. At'ullah ve selam döneminde cuma namazı bir tek mescitte kılınıyordu. Bayram namazı yine o şekilde. Ama maalesef şiddet mesela birçok yerde bakıyorsun ki bir camide 20 kişi görüyorsun, 30 kişi görüyor, 40-40 kişi yönde hala boş yerler var. Bazı camiler çok boş yerler var. Onun için aslında sünnete uygun en büyük Hocam, mescitte toplanmak. Soruları geçelim. Bunu bitirmemiz lazım. Peki. Evet. <gülüyor> Ve sene asratu min yani en doğrusu açık havada bayram için tahsisli eğer yok eğer hava yağmurluysa da hava çok soğuksa o zaman mescitte kılmakta bir beis yok veyahutta devletin tahsis ettiği devletin tahsis ettiği namazgahlar yoksa açık havada o zaman mescitlerde namaz kılmakta bir beis yoktur. Su sadece sünnete aykırıdır. La yukallifullahu nefsan illa vus'aha diye ra'yiti keyim. diyor ki takvallahu Yani gücünüz nispetinden e, Allah'tan korkarak Allah'ın sakındırdığı şeylerden sakınınız. 7.si as-salatu ma'al muslimin ve istihbab hudur al-hutbe. 7.si Müslümanlarla beraber Müslümanların mescitlerinde namaz kılıp khut hutbeyi dinlemek. Bazı şahıslar biliyorsunuz bayramlarda ilk önce namaz kılınıyor ondan sonra ondan sonra hutbe okunuyor. Cuma e, cuma günü hariç cuma günü ilk önce hutbe okunuyor ondan sonra namaz kılınıyor. Bayram günlerinde hayır. Tam aksi bayram namazlarında ilk önce namaz kılınıyor kılınıyor ondan sonra hutbe veriliyor. Dolayısıyla bazı şahıslar namaz kıldıktan sonra hutbeyi dinlemiyor. Adam çekip gidiyor, koşuyor. Efendim işte sağa sola gırbır falan filan şudur budur. En hayırlı günlerde sen yani 5-10 dakika bekleyemez misin şu hutbeyi dinlesene ki anandan doğduğun gibi şu günahlardan temizlenesin. Ve Şeyhül İslam'ın Teymiyye diyor ki: "En salatü'l id ve acibe li kavlihi taala: "Fesalli li rabbika ve enhar." Burda alimler Kurban Bayramı'nın namazı vacip midir, sünnet midir ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler sünnettir demişler. Bazı alimler vaciptir. Ve sahih görüşe göre vaciptir. İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyim. Ondan sonra e, İmam Elbani ve onun çizgisinde olan e, bu alimler diyorlar ki Kurban Bayramı Kurban Bayramı'nın namazı vaciptir. Hangi ayete göre? Kevser suresinin ikinci ayetine göre. Fasalli li rabbike, Rabbin için namaz kıl. Vanhar ey kurbanını kes. Bu ayete göre de bu ayet kurban bayramında e, kurbanın vacip olduğuna dair en büyük delildir. Ve la teskut ille bi'udur şer'i. Diyor ki bayram namazı diyor ancak şer'i bir özrü olursa sakut olur. Değilse günahkardır. <gülüyor> Ve nesao yeşhedna el-id ma'a'l-muslimin ve kadinlar musliman kadınlar aynen erkekler gibi musallaya giderler yani musallaya oraya giderler ve verilecek olan hutbeyi ne yaparlar dinler hatta el-hayd ve'l-avatek ve i'tazil el-hayd bunu anlatmış bazı alimler hayızlı kadınlar musallaya girmeyecekler bazı alimler orayı kirlet, tencis etmedikten sonra musallaya girmekte bir beis yoktur. Hatta mescide bile sayı görüşe göre girmekte bir beis yoktur. Her ne kadar Cumhur, cumhur bunun tersini söylüyorsa. 8. Sekizinci, 8. 8.si Muhalefet-i Tarik 8.'si gerçi buna değindik. Diyor ki yani yolda ayrı yol tutmak, gidişte ayrı bir yol tutmak, gelişte ayrı bir yol tutmak. Yestehabbu'z-zihabu ila musalla'l-id min tariq ve'r-rucu' min tariq aher li fe'l'in-nebiy sallallahu sellem. Çünkü Ali satt ve sellem bu şekilde yapmıştır. Yani Ali ve sellem bayram namazına giderken ayrı bir yoldan gitmiş, bayram namazından gelirken de ayrı bir yoldan gelmiş ve onun Fiili biliyorsunuz. Arestos sözü, fiili ve ikrarı İslam ümmeti içinde nedir? Sünnettir. Dokuzuncu, et-tehniye. Et-tehniye demek yani tebrik etmek. Mesela diyoruz ki bayramın mübarek olsun. Veya da Allah kabul etsin. Burada takabbalallahu minna ve yani Allah celle celaluhu Bizden de sizden de salih amelleri kabul etmis kabul etsin. Burada çünkü bütün ameller kasıt değildir. Yani salih olan ameller Allah'tan kabul etmesini dilemek lazım. Au <gülüyor> idik mübarek mesela. Bayramınız mübarek olsun veya ota bayramınız kutlu olsun. İşte ee, işte bu şekilde veyahut da Allah Celle Celaluhu bizden de sizden de salih amellerimizi kabul etsin. Bu tür Abi. sözleri söylemekte bir beis yoktur, müstehaptır. Onuncusu el icma ala ta'am. Onuncusu yemek üzerinde toplu bir şekilde otturup toplu bir şekilde sofrada otturup yemek. Artık masa olur, sofra olur mesele değil. Yani topluca o yemekte bulunmak. Ve minis sünneti iştima'in nâsı ala ta'ami fil iyd. Kale şeyhul islamun teymey rahimahullâhı Fetva, fetvalar kitabında 25. mücelledin 298. sayfasında diyor ki Allah rahmet etsin, jama'ul nass l'tağam fil gideyn ve ayam teshriq sünne, ve who min şga'ir İslam'ıl tı sennha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salam Yani biliyorsunuz. Yemeklere ayrı ayrı tabaklarda yemek sünnet değildir gerçekten. Ama yemekte bir beis yoktur. <gülüyor> yani mesela 5 kişi 10 kişi bir tabakta yemekte yemeleri sünnete uygundur. Ama şimdi işte gittikçe Avrupalaşıyoruz. Hem Yahudileri ve Hristiyanları sevmiyoruz diyoruz. Hem Yahudi ve Hristiyanları taklit ede ede ede ede ede perişan olduk. Hatta Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لَتَتَّخِذُنَّ سَنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرًا ذِرَعًا بِذِرَعًا حَتَّ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبِّ لَدَخَلْتُمُهُ Diyor ki, sizden önceki insanların örf adetlerini taklit ede, ede, ede, ede diyor. Karış karış diyor onları taklit ediyorsunuz. Hatta diyor, dup, dup burada Ceziretul Arabiye'de aynen böyle şey gibi, böyle çok e, battal bir hayvan, Fazla fazla hızlı yürümüyor işte diyor hatta o diyor dubun girdiği deliye bile diyor oraya bu Yahudi ve Hristiyanlar diyor, körü körüne o girdik o daracık deliye girdikseler hiç bir şey demeden hemen körü körüne onların peşine takılacaksınız ve o deliye gireceksiniz demek istiyor ki yani körü körüne sizden önceki insanları taklit etmeyin birçok örfü adetlerimizde biz bir Türk toplumu olarak birçok örfü adetlerimizde Avrupa topluluğunu taklit ediyoruz. Hiç haberimiz yok. Hatta geçen geçen bir meclise gitmiştik. Ee, Başbakan, Türk Başbakanı Tayyip Erdoğan Söyüde Arabistan'da Suudi Arabistan'a gelmişti. Ee, ticaret odasında bir konuşma yaptı. Oraya bizi davet ettiler. Biz de gittik. Benim masamda işte Cezayirli vardı, Ürdünlü vardı, Filistinli vardı, Söğüt, bir de bir tane, iki tane Söğütlü vardı. <gülüyor> bir, de, bir tane daha Mısırlı vardı. Tabii artık e, başkan geldikten sonra e, selam verdi derken herkes selamladı, selamını aldı. Ondan sonra dediler ki buyurun yemek yiyin biz de oturduk masada derken yani... Müslümanların körü körüne Yahudi ve Hristiyanları taklit etmekten bahsedeceğim. Bu meseleyi örnek vermek istiyorum. Hem de Söyüde Arabistan'dır. adam hafif bir sakalı da var. Biz tabi Bismillah dedik bıçağı orada işte bazı şeyler var ellen kesilmiyor bıçakla keseceksin. Bıçağı biz sol elimizle tuttuk çatalı da sağ elimizle tuttuk. Bu Suudi Arabistanlı arkadaş tam hepimizin tersine çatalı sol eliyle tuttu, bıçağı da sağ eliyle tuttu. Kesip sol elle yemeye başladı. Hep birbirimize bakmaya başladık. Çünkü Suudi Arabistan'da böyle bir şey yapmak çok ayıptır. Yani en küçük tut en büyük adama kadar sollan yemek yemenin haram olduğunu hepsi biliyorlar. Onun için herkesin acayibine gitti. Alman kafasında şimak agal. Ondan sonra biz hepimiz yabancı, bir tek kendisi sordu, bir tane daha sordu vardı karşımda. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Neyse, ben güzel bir uslupla şöyle ilk önce onun ismini sordum. Dedim ki, isminiz nedir, Tanış, tanışmak istiyoruz. Yani mümkün mü? Tabii dedi. Böyle bir giriş yapmak istedim ki birden birden olmasın dediği ismi şöyle. Dedim ki yani siz vazifenizden dedi. dedik ki işte ben böyle böyle. Siz dedi. Ben dedim Türk'üm dedi. Maşallah dedi. Türk mü siz soğutlara benziyorsunuz değil mi? Yok dedim. Ben Türk'üm dedim. Ne iş yapıyorsunuz? Dedim ki işte filan filan yerde filan yerde şu şu işi yapıyorum. Derken işte efendim <gülüyor> maşallah dedim. Yani bizim başbakanımızı severek sevdiğinizden dolayı işte gelmişsiniz. Ben diyor Erdoğan'ı çok seviyorum. Hatta diyor Bizim vatandaş hemen hemen he, vatandaşımızın çoğu hepsi seviyor. Onun için dinlemeye geldim falan. Dedim ki iyi mi güzel maşallah inşallah faydalanırsın. Yalnız dedim ki eğer bana müsaade edersen dedim hakkını helal et dedim. Eğer müsaade edersen konuşacağım. Müsaade etmezsen konuşmayacağım dedim. Eğer rahatsız olmayacaksan. Yok dediğin ne münasebetle dedi. Buyurun konuşabilirsin dedi. Dedim ki elhamdülillah bak sen Söğütlü bir insansın, Söğütlü bir vatandaşsın. Söğütlü Arabistan'da hiç Hristiyan yok, Yahudi yok, kafir yok. Söğütlü Arabistan'ın vatandaşı yüzde yüz Müslümandır yani cinsiyet yüzde yüz Müslümandır yani. Hristiyan bir vatandaş, Yahudi bir vatandaş yoktur. Doğrudur dedim. Maşallah dedim siz Müslümansınız, maşallah sakalınız da var elhamdülillah. Bir de Söğütlü'sünüz. Ben görüyorum mesela bak biz hepimiz yabancı olmamıza rağmen bu kardeşimiz hariç Söğütlü'dür. Hepimiz sağ elleniyoruz. Sen sol ellen yedin. Niçin dedim böyle yani. Halbuki siz biliyorsunuz sol, sol ellen yemek e, haramdır falan. Ya dediysiz bu tür şeyleri böyle ufak tefek şeyler üzerinde çok durmanıza gerek yok dedi. Bugün de, ben de değil sollan yerim sağlan yerim. Avrupalılar dedi aya çıktılar Avrupalılar işte şu teknolojiyi yaptılar şu teknolojiyi yaptılar başladı bana siz geliyorsunuz işte filan vatandaş sol elleniyor ben, Efendim yok sakalını kesti yok Efendim saçlarını uzun bıraktı yok Efendim fistanını uzatıyor başladı bana konferaz vermeye ben dinliyorum konuştu konuştu konuştu hemen o bir soytla araya girdi dedi ki sizin sözünüz bitti mi dedi filan ismiyle hitap etti dedi ki bitti dedi. O zaman dedi bak bu Türk kardeşimiz biz soyutuyuz. Bu Türk kardeşimiz doğru söylüyor. Ve bizi dedi ki soyutlu kardeş ona Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir yemek sofrasında bir kişiyi sol ellen yemek istedi. Anesat ve selam ona dedi ki sol elle yeme sağ elle. Dedi ki ben sağ elle yemesini bilmiyorum. Anesat Vesselam dedi ki yiyebilirsin dedi. Yiyebilirsin dedi sağ eleni. Ben dedik ki sağ elle yiyemem. 3 defa böyle deyince üçüncü defada o inat eden kişi eli hemen havada felç oldu. Eli havada felç olunca, böyle havada felç olunca tabii ki orada yapmış olduğu hatanın büyük bir hata olduğunu ve özür diledi. Özür diledikten sonra işte Allah Celle Celal tekrar elini elini eski haline döndürdü. Demek istediğim bunun için söyledim. Adam Avrupa'da büyümüş, Amerika'da büyümüş, tahsilini orada yapmış. Dolayısıyla onların arasında kala kala işte bu, bu tür adetlerden ne yapmış etkilenmiş. Biz de Türk toplumu olarak Avrupa'ya çok yakın olduğumuzdan dolayı birçok örf adetlerde gittikçe onların örf adetlerini yaşamaya çalışıyoruz halbuki bizim örf adetlerimiz var. İslam ümmetinin örf adetleri var. Bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in resulümüz var. Onun sünneti, onun sünnetine sarılmak Ali ve diyor. Fetemesseku bi sünneti ve sünnetu'l-hulefâ'ir râşidin el-mehdî min ba'di ve 'addu 'aleyha bi'n-nawâciz. Benim ve râşid halifelerimin sünnetine sımsıkı sarılınız diyor. Tamam mı? Niçin biz Aleyhisselam ile ashabının sünnetini bırakarak örf adetlerini bakarak gidiyoruz Yahudi ve Hristiyanlar örf adetlerine şey taklit ediyoruz. Onun için bayram, bayram namazlarında bayram namazlarında olsun, normal günlerde olsun yemeklerimizde, kalkışımızda gidişimizde, yürüyüşümüzde mesela ayakkabı giydiğimiz zaman sağlan giyeceğiz. Ayakkabımızı çıkardığımız zaman sola, ilk önce solu çıkaracağız. Eve girdiğimiz sağla çı, gireceğiz. Evden çıktığımız zaman solla çıkacağız. Tuvalete girdiğimiz zaman solla gireceğiz ve dua çık Bütün bunlarda dualar var, şunlar var, şunu. Ben Aleyhisselam bize göster. Sağla giyeceğiz mesela. Tamam mı? <gülüyor> Hatta mesela elle yenebilecek olan yemekleri üç parmakla yemek sünnettir. Üç parmakla, beş parmakla değil, elle yenebilecek yemekler. Ama elle yenmeyecek yemeklerle çatalla, kaşıkla e, yemekte bir beis yoktur. İşte bu, biraz bu örf adetlere e, dikkat etmemiz lazım. Allah için elimizden geldiği kadar aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine uyup e, Yahudilerin ve Hristiyanların sünnetlerine uymayalım. Burada arkadaşlar... Ayrılacaklar, bazı sorular var. Öyle mi diyorlar? He. Ya şimdi konu konu bitmedi. Çünkü ayrılacaklar, bazı sorular var aralarında. Vallahi şey etmişler. Soruları alalım istersen. Çünkü bu daha uzayacak, çıkacaklar. <gülüyor> Mähreşi Evet. E, Cem top, to, toplumlu toplum e, böyle top. E, toplumsal bir şekilde tek bir tek bir getirmek böyle bir sesle tek bir getirmek doğru değil herkes kendi kendine getirir. Ondan sonra Kurban Bayramında bayramlarda da Müslüman elinden geldiği kadar şarkı, müzik, çalgı, malgı aletleri kullanmasın. Yani Allahu ayyam Eid bil muharramat. Yani bayram günlerinde insan eğlensin ama meşru olan şeylerle evlensin. haram olan şeylerle eğlenmesin. Mesela her zaman için çalgı aletleri ve şarkılar, müzikler, şunlar, bunlar hepsi haramdır. Ee, efendim, ne olan dizi filmler, şunlar, bunlar, e, bunları seyretmek ve özellikle kurban bayramından ve bu hayırlı günlerde onları seyretmek caiz değildir. Ondan sonra kurban kesecek olan bir kişiyi niyet ettiğinden itibaren e, tırnaklarını, saçlarını, kotuk altını, tıraş cisimden e, cismin cism, e, cisminin etinden bir şey kesmek caiz değildir. Niyet ettiğinden itibaren, yani kurban keseceği e, kesmek için niyet ettiği günden veya da saatten itibaren e, saçından, tırnaklarından, vücudundan bir şey kesmek haramdır. Ondan sonra el-israf e, böyle az, böyle o zaman fazla uzatmayayım artık geniş geniş konuşmayalım. Arkadaşlar burada sıkıştırıyor. Yani diyorlar kısa kese biraz. Yani bir özet, özetleyerek geçeyim. Ondan sonra el-israf ve tebzir e, bir de yemeklerde ve elbiselerde israf yapmamak lazım. Mesela pantolon e, giyen bir kişi aşık kemiklerden aşağı indirmesin. Ali Satt ve diyor ki: maasfel ma izar nar Aşık kemiklerden aşağı aşağı inecek fistanlar, efendim cübbeler, abalar, pantalonlar pijamalar, şarvalar o aşık kemiklerden sonra olan ayak nedir? Cehennemdedir. Onun için hem israf olmuş olur. Aşık kemiklerden aşağı yapılan olan uzunluk israftır. Ona para veriliyor. bir de çamaşır çamaşır yıkandığı zaman ona türsil ver, türsil harcanıyor. Bir sürü israf oluyor. İşte bu israflardan da kaçınmak lazım. Yemekler yemek yendiği zaman seni çöplere normal yiyebilecekleri kadar yemek yapsınlar çöpe gitmeyecek şekilde yani çöplere yemek atmak caiz değildir israftır ve Allah Celle Celaluhu diyor ki la tusrifu la yuhibbu'l musrifin shayatin diyor ki Allah Celle Celaluhu la tusrifu zira Allah Celle Celaluhu israf edenleri sevmez e ondan sonra diğer ayette diyor ki innel mubeddirine kanu shayatin israf edenler şeytanların şeytanların kardeşleridir bu konuda da dikkat etmek lazım. Elbiselerde, yemeklerde, şunlarda, burada her şeyde israf yani yersiz bir şekilde israf yapmak haramdır. Ama yerinde olursa bir beis yoktur. Çöpe gitmeyecek şekilde misafirleri yemek yedirmekte, ikram etmekte yani Cömert olmakta bir beis yok ancak böbürlenmek için değil Allah rızası için olması lazım bazı insanlar ziyafet çekerden sırf gösteriş yapmak için işte şu on çeşit yedi çeşit sekiz çeşit gerek yok bir iki çeşit yapmakta o tamam bitti gitti iki çeşit yeder yani bu kadar çeşit çeşit yemek insanın midesini de hastalaştırır. Yani fazla bu kadar çeşit çeşit yemek de yapmaya gerek yoktur. Yani hem gösterişe kapılmış olur hem yok efendim onlar bize böyle yaptı biz de yapmazsak ayıp olur. Şu ayıp mı bırak. Yani Müslüman ne yapıyorsa Allah için yapsın. Kimi seviyorsa Allah için sevsin, kimsem kimden boz ediyorsa Allah için Allah için ondan boz etsin ve Allah için ikram yapsın. Gösteriş için insanlar için değil. Ondan sonra bazı şahıslar bayram günleri özel ibadetlerle özel ibadetlerle geçiriyorlar bazı iştahıslar mesela kurban bayramının gecesi ramazan bayramı gecesi veyahut da aşura gecesi veyahut da e, miğraç Mi kandilinin gecesi Recep gecesi Müslümanların senesinde kadir gecesinden başka özel bir ibadet yoktur bir tek Kadir gecesi var bu sene içerisinde Ramazan'ın son 10 gününde bu Kadir gecesi kutlanır özel bir ibadettir ve bu özel bu e, bu Kadir gecesinde böyle özel ibadetlerde yani o da sünneti aşmayacak şekilde yapmakta bir beis yoktur ama bunun dışında Kadir gecesinin dışındaki diğer günlerde ve diğer özel günlerde hayırlı günlerde özel ibadet yapmak yok Efendimiz Aleyhisselam hayatını okuyor şu kadar namaz kılacaksın veyahut da efendim işte e, e, kandil gecesinde oruçla geçireceksin veyahut da hicret gecesiyle oruçla geçireceksin veyahut da Aleyhisselam'ın doğum gününü oruçla geçireceksin. Bütün bunlar İslam'da aslı yoktur. Sünnete aykırıdır. E, Müslüman elinden geldiği kadar bu tür şeylerden kaçınsın. Öbür tarafta Kurban, kurban bayramında ve Ramazan bayramında oruç tutmak bir ittifak haramdır. Kesinlikle caiz değildir. Yavmul fıtır ve yavmul nehar yani Müslümanlar için nedir? Bayramdır. Evet. Kurban kesmek isteyen bir kişi Kurban kesmek isteyen bir kişi dört şeyden sakınması gerekiyor. Yani diyor ki, dört şey var ki tatilde caiz değildir veya otta kurban kurbanlık yapmak caiz değildir. E, gözü kör olan bir hayvan, ister sol gözü olsun, ister sağ gözü olsun, tamam mı? Ama yani asıl itibariyle her iki gözü her iki gözü kör ise bazı alimler demişler ki bir sakıncası yok ama sahih görüşe, sahih görüşe göre hatta iki gözden bile kör olsa bile onu Allah rızası için kurban olarak vermemek lazım. En doğrusu bütün hastalıklardan, bütün böyle hastalıklardan ve kötülüklerden efendim temiz olması lazım. Yani... Körlüğü belli olacak bir hayvan olmayacak. Hastalığı belli olacak bir, has, bir hasta hayvan olmayacak. Ondan sonra topal, açık bir topallığı olan bir hayvan olmayacak. Ee, zayıf, cılız, hasta böyle belli bir hastalığa yakalanmış bir hayvan da olmayacak. Bu da İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadistir. Ondan önceki şeyde de İbn-i rahim Rahimahullah aynı şeyi konuşuyor. <gülüyor> evet. Ondan sonra Kurbanı kesmek istediği zaman bir Müslüman kurban kesmek istediği sünnete uygun kendisinin kesmesi gerekiyor. Kendisi en doğrusu ve en efdalı kişi kendisi kesmesi gerekiyor. ve Selam hemen... E verdikten <Sessizlik> sonra indi ve kendi eliyle kurbanını kesti. Ve Ali satta ve selam kurban kesmek istediği zaman kestiği zaman dedi ki yani Ali satta ve selam Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber Allahumma hada anni ve ammen lem yudhi min ummati. Rivahu Ebu Dawud ve Tirmizi. Ve قال el imam el imam el Albani rahimeullah hadisun hasan sahih. Türki Allahu sena ve selam ilk önce ne yapacak? Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Ve daha önceden dedik ki Bismillah vaciptir, Allahu u Ekber mustahaptır. Ancak diyecek ki Allahümme هذا anni e, Ey Rabbim işte bu bu kesecek, keseceğim kurban benden dolayıdır. Ve ammen lem yudahhi min ümmeti ve benim ümmetimden kurban kesmeyenler içindir. İşte bundan dolayı bu tür hadislerden dolayı alimler kurbanın vacip olup olmadığı konusunda ihtilafa düştüler. Ve men kella yuhsin الذep herkim hayvanı kesme yani hayvan kesmesini bilmiyorsa o zaman başkası yani hayvanı kesebilen kişiye ve kişiyi vekil tayin etmekte bir beis yoktur hayvanı kesecek kişi Müslüman olması gerekiyor Müslüman olması gerekiyor bir de besmele çekmesi gerekiyor çünkü besmele vaciptir besmele çekilmeksizin kesilen hayvan o hayvanın etini yemek caiz değildir ve ondan sonra kesi, kendisinin kesmiş olduğu bu kurbandan kendisi yer bir kısım zenginlere hediye olarak verir. Bir kısmı da bir kısmı da fakir ve miskinlere ve komşulara dağıtır. <gülüyor> e, Hac suresinin 28. ayetinde Allah Celle'ye diyor ki فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرُ Fekulu siz de ondan iyiniz. Ve amel fakir, ay şiddetli fakirlik içerisinde olan kişilere de ne yapınız yediriniz. Ondan sonra alimler demişler ki bazı yani bazı selef alimleri eti 3 kısım yapıyorlarmış. Bir kısım kendisine, bir kısım hediye, yani komşulara ve zenginlere hediye olarak, zenginlere hediye olarak Komşusu zenginse ona hediye olarak verir. o da komşu hakkı olduğundan dolayı. Ondan sonra bir, bir kısmı da kendisi çoluk çocuğuyla beraber. Diğer bir kısmı da fakirlere. Ama bazı şahıslar, bazı şahıslar maalesef-i şedid e, kurbanı kesiyorlar. Hiç kimseye bir şey vermiyorlar. Hep kendileri yiyorlar. Veyahut da hep zengin akrabaları, hepsi zengindir mesela. Sadece akrabalarına veriyor. Gidip ya diyor ki ben nerede fakir bulacağım? Nerede gezeceğim? Hiç kendini kendi kendini yormuyor. Tabii e, burada günahkar olmuyor ama e, yerinde bir ibadet yapmış sayılmıyor yani tam sünnete uygun e, yapmıyor. <gülüyor> Bu, Allahu alem sallahu aleyhi ve sellem, mübarek ane nebina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem. Sübhâneke Allah'ım ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubü ileykü. Ee, hakkınızı helal edin. Allah rızası için, e, sizi geciktirdiğimizden dolayı, hakkınızı helal edin. Bizi bağışlayın. Yani affetmeden dolayı diyorum, bağışlayın. Ee, yoksa asıl bağış Allah'a mahsustur. Sizden de kabul etsin. Rabbim Celle Celaluhu bizi bizi gösterişte riyakarlıktan uzak tutsun ee, bu tür şeylerden Allah'a sığınıyoruz sadece niyetimiz ve gayemiz sadece mesajı e, tam yerinde ve hepsini e, toplu bir şekilde e, vermektir maksat şimdi için ve gelecek zaman için bir şahıs müracaat etmek isterse e, böylece aramak istediğini bulmuş olur e, Allah sizden razı olsun Şunları hocam sırayla alalım. Şöyle. Diyor ki abimiz burada. İhramsız olan kişi de mi kurban kesmeye niyet ettiyse tırnak falan kesmez delil nedir diyor. Bir daha söyle. Ee, i̇hramsız olan kişi de yani. İhramsız ne demek yani, yani ihramsız? Yani haccı olmayan kişi ha, ha, haccı demek olmayan istiyor. bir kişi. Ee, tırnak e, kesmez delil nedir? Sen sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya. He, i̇şte abi. işte. Bunu delini soruyor. Bu bir. Şunu şöyle saç tırnak kesmez. O o hadiste. Diyor ki aleyhissalatü vesselam İmam Ahmet ile İmam Müslüman rivayet ettikleri hadiste Diyor ki İde dekhalatı al aşır ve arad ahadukum en yudahhi fel yemsek an ve <coughs> bu hadisi İmam Ahmet ile İmam Müslüm rivayet etmişler ve e, İmam Ahmet'in müsnedinde Ahmet bin Şakir bu hadisin sahih olduğunu söylüyor ve biliyorsunuz İmam Müslüm'ün gösterdiği hadisler İslam ümmetinin ittifakıyla sahihtir. Yani Zil Aşır'ın zilhiccenin on günün birinci günü girdiği an ve bir kişiyi kurban kesmek e, kurban kesmeyi niyet ettiyse niyet ettiğinden itibaren e, saçlarını, kıllarını yani vücudundan herhangi bir saç artık hangi ne saç olursa olsun e, tırnaklarını veyahut da etinden böyle vücudun, vücudunun etini kesmek mesela diyelim ki bazı şahıslar ayaklarının topukları veya tırnakları yanında nasırlaşmış bu nasırlaşmış parçaları o gün o günler içerisinde kesmek haramdır. Adam mesela ayağın ayağı ayağın ayağı, topuğu nasırlaşmış böyle açılmış ne yapıyor? Böyle biraz çıkmış tutuyor, hemen makasla kesiyor. İşte bu tür şeyleri bile o günler o günler bu günler içerisinde kesmek haramdır. En yudahi felyumsik an şa'rihi ve elfarihi yani Kurban kesmek veyahut da kurban kesmeyi niyet ettiyse mesela diyelim ki birinci gün niyet etti o günden itibaren. Veyahut da mesela diyelim ki beşinci gününe kadar kurban kesmek niyeti yoktu. Beşinci gününde kurban kesmek niyet etti. Niyet ettiğinden itibaren kesmek haramdır. Niyet etmeden önceki günlerde kesmekte bir beis yoktur. Evet. Namaz kılmayan bir kişi kurban kesebilir mi? Namaz kılmayan bir kişi biliyorsunuz bu namaz meselesi alimler arasında ihtilaflıdır. Namazın terki küfür müdür değil midir? Ve tabii hocam bununla ilgili bir, iki kardeşimiz burada kimi diyor namaz kılmayan kafirdir kimi kafir değildir. İşte bu soru bununla ilgili ikisini biraz. Şimdi biliyorsunuz bu namaz kılmak, kılmamak namazın terki hamden kasden bilerek tekassülen ey tembellikten veyahutta işte iş bahanesi veyahutta askerlik bahanesi veyahutta okuma bahanesi efendim veyahutta patron korkusu gibi yani bahaneler çoktur bahaneler çoğaltılabilir önemli değil önemli olan e, mazeretsiz namaz meselesi kişi kalbi uyanık olduğu müddetçe aklı başında olup akli yönden uyanık olduğu müddetçe ne kadar hasta olursa olsun namaz ondan sakıt olmaz bütün İslam ümmetine göre. Tamam mı? Ancak sakıt olup olmamasına olmamak konusunda küfür müdür, değil midir? Alimler ihtilafa düşmüşler. İslam cumhuruna göre, İslam ümmetinin çoğunluğuna göre kişi büyük şirk veyahut da büyük küfür. Veyahut da büyük küfür, veyahut da alimlerimizin, ustadlarımızın yani kaide olarak koymuş olduğu etikadi küfür. Biz büyük küfür e, derken kastımız ey itikadi küfür. Tamam mı? etikadi küfür olmadığı müddetçe, büyük şirk olmadığı müddetçe veyahut da dinden dönecek bir şey yapmazsa, tamam mı? Yapmadıysa Tevhid içerisinde içerisindeyse o zaman bu kişi namazı terk etmekten kafir olmuyor. Cumhurun görüşüne göre İmam Elbani da bu çizgide ve hadis ulemasının çoğu bu çizgideler. Ahmet bin Hember, Ahmet bin Hember Rahim Allah ve hatta sahabiler arasında bir kısım bir kısım namazın terkini küfür görmüşler. Ashabtan tabiinden, atbaat tabiinden bazıları bile aynen Ahmet bin Hanbel gibi namazın terki küfür görüyorlar. Ahmet bin Hanbel rahimahullah namazın terkini küfür görüyor. Ve bu namazın terki konusunda birçok birçok defa dile getirdik, konuştuk. Bizimle beraber oturan kardeşlerimiz bunu biliyor. Ama madem ki soru soruldu, tekrar etmekte fayda var inşallah. Bir beis yoktur. Tabi Ahmet bin Hanbel rahimahullah ee, sahih olan bir hadise diyor ki el ahdüllezi beynene ve beynahum assalâfe men terekahe kafar fekat kafar diyor ki burada yani bizim ile onların arasındaki sözleşme veyahut da bizim ile onların arasındaki fark namazdır bizim ile onların arasındaki sözleşme namazdır veyahut da bizim ile onların arasındaki fark namazdır her kim namazı terk ederse kafir olur ve Ahmet bin Hanbel bu hadisi delil alarak ve bunun bu hadisin e, düzeyinde hemen hemen 4-5-6-7 tane hadis var değişik rivayetlerle. Hatta 9, 7, Alem 7 tane hadis var değişik rivayetlerle. İbn-i Taymiye Rahimallah İbn-i El-Cavziye aynen Ahmet bin Hanbel'in görüşündeler. Onun için İbn-i Taymiye diyor ki, allah lamut tarif ile geldiği zaman küfrü kast ediliyor. Ama tarif olmadığı zaman küfür kast edilmiyor. Tamam mı? <gülüyor> Diyor ki aleyhissalatu vesselam yani hadise İmam Ahmed bin Hamil'e aldı. Ee, Beynel şirki ve el-kufri terkussalâh. Burada ne oluyor? el tarif geliyor. El-kufur diye. Tamam mı? As şirk Burada el-lâmü-şşem biliyorsunuz e, Arapça e, harflerinde el-lâmü-şemsiye var bir de ellamul kamariye. Ellamul kamariye olan şey mesela sükunla geldiyse el kamar. Ellamul şemsiye mesela eş şems. Tamam mı? Burada diyor ki mesela el kufur. Yani bazen şemsiye olabilir bazen kamariye olabilir. Ve buradaki Al-Kufr hadisesi biliyorsunuz burada Al-Kamari olarak geliyor. İbn-i Teymiye'ye göre işte bu hadiste namazı terk eden bir kişi kafil olur. İbn-i aynı görüşte. Ahmet bin Hanbel aynı görüşte. İbn-i sürüt Suud alimlerin hepsi aynı görüşte. Ancak, ancak İbn-i ile i̇bn Baz arasında fark var. i̇bn Baz İmam İbn-Bez Rahimahullah diyor ki bir kişi bir vakit namazı kasten bilerek geçirirse hiçbir şer'i özrü olmaksızın kasden bilerek geçirirse diyor bu bir vakit namazı geçirdiğinden dolayı kafir olur dinden çıkar tövbeye çağrılır tövbe etmezse küfren öldürülür Müslümanların mezarlarında gömülmez sahraya atılır cenaze namazı kılınmaz yıkanmaz birleş gibi böyle sahrada gömülür gider aynen kaddafi yaptıkları gibi biliyorsunuz kaddafi Sünneti ve Kur'an'ın birçok şeylerini inkar ettiği için onun zamanında ve şu zamanda öldükten sonra ve ölmeden önce onun küfrüne dair fetva verdiler ve Libya Libya müftüsü Gaddafi'nin namazı namazını kılmak caiz değildir çünkü o kafir idi ve onu sahrada köpek gibi attılar. Çünkü hadisi birçok sünneti inkar ediyordu ve mesela kulhu vallahu ehad mesela kul kul Ayetleri hepsi diyor ki bunlar ne gerek Kur'an diyor. Niçin Kur'an'da gö gerek görülüyordu. Kul o zaman diyor Allah Celle, Celle diyor Muhammed Aleyhisselam'a söyledi. Şimdi vahiy kesildi diyor. O kul ayetleri diyor Kur'an'dan çıkarmak lazım diyor. Allah. Alimler ona birçok reddiyeler, birçok ikazlarda bulundular, nasihatte bulundular. Ama adam o görüşünden vazgeçmedi. Ve o Allahu alem kafir olarak gitti öldü Allahu A'lim tabi. He, onun için İmam Bin Bez'e göre işte böyle bir kişi bir vakit terk etmekle aynen bu şekilde. İbn Üthemin Allah ve onun çizgisinde olan alimler burada Söyde Arabistan'da tam Ibn, İmam Übün Bazın görüşüne tersler. Ve biliyorsunuz İmam Übün Üthemin i̇bn Baz'ın İmam Übün Bazın öğrencilerinden birisidir. Ve en meşhur öğrencilerinden birisi. <gülüyor> İbn Üthemin diyor ki Allah biz diyor bir kişi bir namazı bazen kılıp bazen kılmayan kişiyi tekfir etmeyiz diyor. Ancak namazı külliyen hiç kılmıyorsa bilerek hiç kılmıyorsa işte biz ona kafir deriz ona tövbeye çağırırız. Tövbe ederse mesele kalmadı. Tövbe etmezse İslam devletinin kadısına teslim edilir ve küfür küfründen dolayı öldürülür ve diğer şartlarda ebun bezle birleşiyor. Cumhuriyet. Cumhurun görüşüne göre <gülüyor> Cumhurun görüşüne göre ee, cumhurun görüşüne göre tabi cumhurun görüşü bu konuda çok değiller var ve diyor ki İmam Elbani Rahimavullah bu konuyla ilgili güzel bir risale yazdı güzel bir küçük bir kitabı var diyor ki biz bir meselede bir fetva vermek istediğimiz zaman veyahut bir hükümde bir meselede karar almak istediğimiz zaman bir hüküm vermek istediğimiz zaman diyor bu konuyla veyahutta bu meseleyle ilgili bütün delilleri toplarız. Ve Arapça diyor ki el cem' beyne'n nusus veyahutta necme' beyne'n Yani bu konuyla ilgili bütün delilleri ne yaparız? Bir araya getiririz, toplarız. Ve bu konuyla ilgili bütün ayet ve hadisleri inceler, ondan sonra o meselede veyahutta o konuda hüküm veririz. Ama bir hadise göre bir hüküm, bir hadise göre hüküm verip diğer hadisleri efendim ee, hiç e, aldırış etmeden, onlara bakmadan, sanki onlar yokmuş gibi bu doğru, doğru değil. Onun için birçok hadis var. Ali, Satt ve Seler. Her kim kalbinde ihlası bir şekilde la ilahe illallah derse ve ölürse o kişi cennete girer. Bir kişi kalbinde misqazırra kadar iman olursa o kişi cennete girecek. Tabii ki azabını çektikten sonra tabii. Allah biliyorsunuz. Kul Kul, kul ile Rabbi arasında olan haklardan dolayı bu Allah hakkıdır. Allah dilerse bu kul hakkından vazge hakkından Allah hakkından kuldan vazgeçebilir, geçmeyebilir. Yani Allah'ın meşiyeti altındadır. Allah dilerse affeder. Dilerse azap eder. Hakkından O hakkından dolayı kendisi Allah Celle Cev ne yapmak isterse kendisine aittir. Neticede iman üzerinde ölen bir kişi büyük şirk veyahut da itika, e, büyük şirk veyahut da itikadi küfür yani büyük küfür veyahutta da irtidada sebep olacak bir şey yapmadıysa sadece namazdan dolayı, terk ettiğinden dolayı alimler diyorlar ki küfre girmiyor. Ve bu konuyla ilgili İmam, İmam Muhammed bin Abdel Vahhab Rahimahullah e, Tevhid kitabında ve İmam Elbani bu hadisi de ismi Hadithul Bıtaqa bu hadis el-bitaqa meşhur bir hadistir. Ve bu hadis el-bitaqa'nın düzeyinde birçok hadis var bu konuyla ilgili. Hadis el-bitaqa biliyorsunuz en son cehennemden çıkıp en son cennete girecek kişi hakkındadır. Ve bu kişi bitaqa yani butaka hadisi hayatında hayatında hayırlı bir amel yapmış değildir. Lem ya'mal hayran kat hayatta hayırlı bir amel yapmış değildir. Ve bu kişiyi hayırlı amel yapmadığı gibi nerede kötü, nerede bir günah varsa günah ne yapmıştır? Hepsini irtikab etmiştir. Hayatta hayırlı bir amel yapmadığı gibi yani nerede büyük günah varsa onu da yapmıştır. Tabi herkes yani ölüp kıyamet koptuktan sonra ve Allah Celle Celaluhu insanlar hasaba çektikten sonra Herkesin cezasını verdikten sonra işte herkes iman üzerinde ölen günahına göre herkes cennetten, cehennemden çıkıp cennete girdikten sonra kim kalıyor? Bu şahıs kalıyor. Bu şahıstan başka kimse de cehennemden kalmıyor. En son cehennemden bu çıkıyor ve en son cennete bu girecek. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu ona diyor ki dikkat ediniz Allah Celle Celaluhu büyüklüğüyle, şanıyla, yüceliğiyle. Tam mı? Efendim, azametiyle yani insanlar arasında günahlardan dolayı en adi insan denilebilecek kadar ona hitap ediyor. Ey kulum diyor, senin ya senin bizim yanımızda bir isteğin veyahut da bir hakkın var mı? Veyahut da bizden istediğin bir şey var mı? Diyor ki, hayır ya Rabbi. Çünkü onun sicilleri var. Bu sicillerin hepsi ise işte, Sicilleri yani gözle görülmeyecek kadar çok uzun kocaman sicilleri var. Yani mele, sicil demek yani diyelim ki dosyaları. Diyor ki hayır ya Rabbi diyor. Ben diyor hayatımda hayırlı bir amel işlediğimi bilmiyorum. Ve hayatımda nerede pis, iğrenç, haram bir şey varsa hepsini de irtikap ettim. Ve bundan dolayı ben böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum yani hayırlı ya bir Allah Celle diyor ki hayır senin bizim yanımızda bir hakkın var veya da bir şeyin var. Diyor ki ya Rabbi bu siciller karşılığında diyor. Bu siciller karşısında benim sizin yanınızda hak, ne hakkım olabilir ki diyor. Ben hayatta hayırlı bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Diyor ki hayır diyor. Senin bizim yanımızda bir şeyin var. Nedir ya Rabbi? diyor Allah Celle Celaluhu. O dosyalar hepsi bir. Terazinin bir kefesine Ondan sonra la ilahe illallahı diğer terazinin bir kefesine koyuyor ve o la ilahe illallah o dünya kadar sayılmayacak ve gözle görülmeyecek sicilleri, dosyaları, merefler ne yapıyor? Ağır basıyor. İşte bu la ilahe illallah üzerinde ey buradaki la ilahe illallah ne demektir? Ey la meabude bi hakkin ey Allah. tam Allah'tan başka Allah'tan başkasına, tamam mı? ibadet etmediği için, Allah'tan başka hak mabud görmediği için, tamam mı? Hakk'ıyla ibadet edilecek. Allah'tan başka bir kişiye yönelmediği için ve bu iman üzerinde öldüğü için, ey akidesini bozmayacak bir amel yapmadığından dolayı Allah Celle Celaluhu iman üzerinde öldürüyor ama insanların en ağır cezasını yiyip, tamam mı? En ağır cesasını yiyip ve Allah Celle Celaluhu rahmetiyle onu cehennemden sümsiyah olmuş bir kişi işte atın bunu atın bunu diyor şeye işte şu nehre atınız ve o nehre attıkları zaman işte bütün o siyahlıktan günahlardan şunlardan buradan tertemiz oluyor. Ondan sonra cennete gitmek istediği zaman bakıyor ki cennet dopdolu diyor ki ya Rabbi yani ben nasıl gireceğim girecek bir yerim yok ki diyor her tarafta olmuş diyor. Allah Celle Celaluhu onun sözüne bu sözüne gülümseyerek diyor ki gir diyor sana dünya ve dünya meselesi kadar diyor sana var diyor. Tamam mı? Veyahut da bir rivayete göre diyor ki işte e, ya işte e, sana işte şu kadar ama fazlasını istemeyeceksin. tam söz ver ya Rabbi bundan başka bir şey istemiyorum. Ondan sonra verdiği Başka bir güzel bir şeyi görünce işte ya Rabbi diyor da bana verir Hani sen söz vermiştin, işte istemeyecektin. Ya Rabbi diyor senin, yani senin bu güzelliklerinden, rahmetinden, şuyundan, bundan kim e, mahrum olabilir? Kim istemez ki? Ve bu şekilde Allah Celle Celaluhu onun sözlerine gülümseyerek, tabii onun gülmesi kendine, la, kendine layık bir şekildedir. Tek, burada keyfiyet, e, keyfiyet teşbih yapmıyoruz. Nasıl gülüyor? Allahu Alem. Biz ayeti ve hadisleri olduğu gibi geçiyoruz. Biliyorsunuz izin vasıfat, isim masıfatlar hiç tevil yapmıyoruz. Selef, selef alimleri tevil yapmıyorlar. Tevil yok. Ondan sonra tahrif yok. Ondan sonra tekif yok. Ondan sonra teşbih yok. Ondan sonra tatil de yok. Ayet mesela Rahman alel arşiste ve Allah Celle'ye arşağı istiva etti. Nasıl istiva etti? Allah'u alem. Biz onu bilmiyoruz. Manayı biliyoruz ama keyfettiği bilmiyoruz. Kef keyfiyet Allah'a mahsustur. Burada Allah Celle Celaluhu gülüyor. Birisi dese ki ya nasıl gülür? Siz Allah'a burada cisimlendiriyorsunuz. Biz diyoruz ki hayır biz Allah'a cisimlendirmiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam hadisi bu şekilde naklediyor. E diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu gecenin işte gecenin ikide bir ne yapar? Dünya göğüne iner. Ona, nasıl iner? Allah'u alem. Kendine layık bir şekilde iner. Biz orada tekiyif, kesinlikle teşbih yapmıyoruz. Selef alimlerin akidesi bu. Bu tür şeylerde tevil, tatil, tekiyif, teşbih, temsil kesinlikle yoktur. Ayet nasıl geçiyorsa o şekilde, hadis nasıl geçiyorsa gülüyor. Allah Celle Celaluhu şanına layık bir şekilde gülüyor. Allah ve nasıl gülüyor biz bilmiyoruz. Tamam mı? Bu tür şeylerde biraz dikkatli olmak lazım. Ve demek istediğim acizane yani dikkat ediyorsanız hayatında hayır yapmadığı, namaz kılmadığı, oruç tutmadığı, zekat vermedi, cihat yapmadı, bunun ayrıyetten bir, bütün günahları işledi. Buna rağmen Allah Celle Celaluhu onu cennete onun cennete soktu. Eğer bu adam kafir olmuş olsaydı cennete sokması mümkün müydü? Allah Celle Celaluhu yine diyor ki İnnallaha la yaghfiru eyyüşreke bihi ve yaghfiru mâdûne dâlike limen yeşâ. Hatta Ahmet bin Hanbel'e meşhur bir sözü var ya Ahmet. Ahmet bin şey. Hanbel Rahimahullah ile Ustadı İmam Şafii arasında bu konuyla ilgili tartışma oldu. Biliyorsunuz Ahmet bin Hanbel İmam Şafii'nin öğrencilerinden ve en meşhur ve en sevimli öğrencilerinden birisi. En çok sevdiği öğrencilerinden birisi. Ahmet bin Hanbel. Ve Ahmet İmam Şafii. Ahmed bin Hanbel'in bu dendenesini duyunca yani bu namaz etrafında bu tür sözlerini ve konuşmalarını duyunca şuradan buradan onu çağırdı ve onunla oturarak bu konuda onunla güzel bir münazara yaptı. Neticede İmam Şafii böyle söylüyor, bu böyle söylüyor. En sonda İmam Şafii münazarayı kesmek için, tamam mı? fazla uzatmamak için dedi ki: "Ya Ahmed, insan ne ile İslam'a girer?" dedi ki kelime-i şehadetle peki dedi ki kelime-i nasıl çıkar İmam Ahmed Rahimahullah burada ustadın bu sözüne karşı suskun kaldı sustu burada hiçbir şey söylemedi yani ne demek istiyor İmam Şafii eğer İslam'a kelime-i giriyoruz giriliyorsa o zaman ancak kelime-i zıt bir şey olduğu zaman İslam'dan çıkabilir inkar ederse inkar ederse veyahut şirk koşarsa veyahut da irtidat ederse mesela adam sihir yapar ve sihirinden dolayı mesela tövbe etmez ve inat eder ve bu sihiri devamlı yapar mı bu adam mürtedde olur. Yani irtidad gerektirecek şey veyahut da inkar edici bir şey veyahut da efendim büyük şirk koşuyorsa, büyük şirk işte efendim Allah'tan başkasına, başkasına dua etmek, Allah'tan başkasına kurban kesmek, Allah'tan başkasına <gülüyor> efendim nedir yapmak e ee, işte bu tür şeyler neyse insanı insanın İslam çerçevesi dışına çıkarır. Onun için sahih görüşe göre sahih görüşe göre Allahu alem kişi büyük şirk büyük küfür veyahut inançi küfür veyahut da irtidat gerektirecek bir şey yapmadığı müddetçe o kişi Müslümandır ve öbür dünyada Allah celle celalü ameline göre azap ve ameline göre onu cennete koyar. Vallahu alem. Ve sallallahu ve sellem, mübarek al Nebine Muhammed. Ben sanki çok sorular görüyorum. Yok aralarındaki o, o konuşmalar. Hep iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Kadınlar bayram namazına gidebilir mi? Kadınlar bayramlarımızına gidebilir değil. Kadınlar bayram namazına gitmeleri vaciptir. Aynen erkekler gibi. Yalnız? Hatta hayız kadınlar bile. Parfüm, marfüm. Parfüm, marfüm haramdır. Bunu zikretti. Kadın kesinlikle dışarı değil ki namaza. Çarşıya, marşıya, komşusuna, monşusuna gitmek istediği zaman koku sürmemesi lazım. <gülüyor> Koku, kadınlar koku sürmek dışarıya çıkmak haramdır veyahut da koku sürünüp camiye gitmek haramdır aleyhissalatü vesselam sahih bir hadiste diyor ki bir kadın kokulanıp da dışarıya çıktığı zaman o kokuyu alan erke, her erkekle zina yapmış olur Allah korusun onun için hatta hayızlı kadınlar bile musallaya çağırıyordu aleyhissalatü vesselam hayızlı kadınlar biz bunu delillerle zikrettik yani hayızlı kadınlar çıkması demek namaz kılması demek değildir İmamın veyahutta da e, e, Halifenin vereceği hutbeyi Dinlemek ve o neşeyi O neşe günü Neşeli günü beraber paylaştırmak Eğer Ve dedi ki bir kadın Hayızlıysa eğer musalla, musallaya Girer mi girmez mi veyahut da mescide girer mi Girmez mi İmam Elbani diyor ki Mescide ve musallaya girmekte Bir beis yoktur eğer kan oraya inmeyecekse veyahut da sıçramayacaksa Damlamayacaksa Çünkü hayız kanı necistir eğer böyle bir sos, şey söz konusu değilse bezlerle mezlerle bu kanları koruyorsa ve bundan korunuyorsa o zaman İmam Elbaniye diyor ki bir beis yok. Ama Cumhur'a göre hayızlı bir kadın camiye girmez veyahut cünüp bir kadın camiye girmez <gülüyor> veyahut Kur'an okuyamaz veyahutta Kur'an'a el süremez. İmam Elbaniye ve çizgisinde olan alimlere göre bütün bunlarda bir beis yoktur. Vallahu alem. Bu hadisi sünnette yeri var mı hocam? Diyor ki kim sadece Allah rızası mülahazasıyla, ya ya, şu kim sadece Allah rızası mülahazasıyla 40 gün sabah namazını cemaatle kılarsa kalbinde le, lisanına hikmet prantılar akmaya başlar. İşte müsbed şehab <gülüyor> bu hadisi şayetleri sahiptir diyor ve tasavvuftakiler 40 günlük çileyi delil getiriyor. Yok şimdi böyle bir hadis vardır doğrudur. Yalnız şu yalnız şu e, buradaki terceme prantalar diye hikmet pırlıntalar diye de yani eee 40 gün 40 gün beş vakit namazı cemaatle takbiratül ihramı yetişirse. Evet. Tamam mı? O zaman nifak hasletlerinden münezzeh olur. Kalbinde He lisansın hikmet pırıntıları akmaya başlar mı? Ben o pırıntıları bilmiyorum da ben böyle bir şey bilmiyorum. Yani orada e, belki bu kendisi kendileri tercüm, hmm. o şekilde tercüme etmiş olabilir. Tercümanın belki bu sözleridir bu. Hadiste öyle bir şey yoktur. Hadiste. Müsned-i Şihab. müsned Şihab. Ben Şihab'ı bilmiyorum ama e, bu Ebn Şeybe. Ebn Şeybe'nin müsnedinde bu hadis mevcuttur. Ve İmam Elbani hadis sahiptir. Yani kırk gün beş vakit namazı cemaatle 40 gün 5 vakit namazı cemaatle imamla beraber tekbiretül ihramı kaçırmazsa tamam mı? Allah'ın izniyle bu nifak haslen yani nifaktan itikadi nifaktan korumuş olur. Biliyorsunuz nifak iki çeşittir. Buna değinmedik değinelim. Nifak aynen yani e, e, yani selefi salihinin kaidelerine e, uygun bir şekilde diyorlar ki küfür iki çeşittir. Büyük küfür veyahut da itikadi küfür, küçük küfür tamam mı? büyük küfür, itikadi küfür ondan sonra nifak iki çeşittir itikadi nifak, ameli nifak şirk iki çeşittir, büyük şirk, küçük şirk ameli nifak mesela diyelim ki bir kişi bir kişiye söz verdiği halde sözünü yeri getirmezse bu münafık hasletlerinden birisidir her üçü onda olursa diyor o zaman ameli yönden. Ameli yönden halis bir itikadı yönden değil. Çünkü onları halal kılmıyorsa bu tür şeyleri halallaştırmıyorsa veyahut da inkar doğru sözü inkar etmiyorsa o zaman bu kişi ameli yönden münafık olur. Bir Bu hasletlerden birisi onda olursa o zaman o münafıklık hasletlerinden birisi de onda olur. Mesela mesela Cami camide Müslümanlarla cemaatle namaz kılmayan, kaçınıp da ezanı işittiği halde gitmezse münafıkların alametlerinden birisidir. Çünkü münafıkların hasletlerinden birisi de ellerinden geldiği kadar böyle kimsenin fark etmeyeceği, edemeyeceği anlarda cemaata gitmiyorlardı. Sırf tanınmasınlar diye o korkuduğundan gidiyorlar. Ama onların kimse yani onların farkına varmayacak, varmayacak e, ve veyahut da varılmayacak. E, tehlikesi yoksa hemen kaçınıyorlardı. Dolayısıyla alime diyorlar ki e, cemaattan kaçmak münafıkların adetlerinden birisidir. Evet. Çünkü burada Şafi, Rahimullah Ahmet bin Ahmetülhamdül Rahimullah'ın münazarasının delili nerede geçiyor diyor. Şu e, bu e, İbn-i Kudame'nin Mughni'de Rahimullah, bu, bu münazarayı getiriyor. Bu Ama şu anda öyle. hangi mücellette olduğu aklımda değil. Ama inşallah bunu bunu hangi şeyde olduğuna dair inşallah getirebiliriz inşallah. Bir dahaki sefer inşallah yani bu Munazzar'ın nerede olduğu şey yapalım, tespit edelim inşallah. Bitti mi sorular? Yok. yok. Bitti. Aralarındaki olan bu, bu şey. Ne aralarında? Ne diyorlar? Yok işte Ahmed bin Hanbel ile İmam Şafii rahimullah aralarındaki Burada ne <gülüyor> Derseniz, isterseniz bu hakikaten ben duyduğuma göre duyduğuma göre Türkiye'mizde bu namazın terki konusunda selefiler bile diyorlar ki aralarına bazı ayrılıklar girmiş. Vallahi doğrusu ben buna üzülüyorum. Ben Allah rızası için e, selef alimlerin metoduna göre inanan ve amel eden e, Müslüman kardeşim e, nerede olursa olsun Allah rızası için seviyorum ve özellikle Türkiye'de bu ilimler ile cennet şeyinde konuşan kardeşlerimi Allah için hepsini seviyorum. Tam bunlar masum değildir, hata edebilirler. Biz de masum değiliz, biz de hata edebiliriz. Ama aramızdaki bu ferevi ihtilafları anlaşarak güzel bir uslupla tartışarak birbirimizi ikna edebilecek usullerle oturup konuşmak. Ondan sonra birbirimize karşı kim boz beslememek, birbirimize birbirimizi küfür ile itham etmemek hatta birbirimizden bile küsmek çünkü e, alimler geçmişte böyle bir şey olmamış e, ma, yani şer'i bir huzur olmaksızın bir Müslüman, Müslüman kardeşinden üç günden fazla küs kalması caiz değildir onun için eğer istiyorsanız bu namaz meselesini İmam İmam bin Hüthemin ile İmam Bin Bez ile İmam e, İmam Elbani'nin bu risalet ve risaletlerinden geniş bir bir şekilde e, ders yapabiliriz bir bir sefere mahsus en önemli delilleri sunarız böyle işte şu sayfada işte şu şeyde, şurada eğer isterseniz istemiyorsanız söylediğimiz yeterlidir. Ama vallahi deseniz ki yeterli değildir biz mutmain olabilmemiz için İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbine söylediği gibi e, mutmain değilseniz o zaman daha geniş bir şekilde ayetler ve hadisler nezaretinde tek tek böyle gözümüzün önünde size harfiyen yazdırır ve aktarabiliriz inşallah eğer siz muvafakat ederseniz bir gün onu ders olarak işleyebiliriz kapatalım hocam Muhammed ve Subhanak ilahe illa ve Allah hepinizden razı olsun. Allah celle celâlihu bize de size de bize de size de hidayet versin. Bizi de sizi de Allah celle celâlihu Nebilerle, Sıddıklarla, Şehitlerle, Salihlerle haş etsin. Allah celle celâlihu iman üzerinde ölmeyi nasip etsin. والحمد لله رب العالمين والله أعلم